Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, bugünkü dersimizin konusu İmam Tahavi'nin El-Aqidətü Tahavi'ye diye bilinen eseri üzerinden ahiret inancımız. Ahiret. Son anlamına geliyor. Dünyada yakın, peşin, eldeki anlamına geliyor. El-Yevmul-Ahir, son gün şeklinde de Kur'an'da ahiretin isimlendiğini görüyoruz. Dünya yakın ve peşin olan, elimizin altındaki hazır hayat. Bu hayatın bir son günü var, bir finali var, bir sonu var. Kur'an-ı Kerim'de Allah inancı ile birlikte Billahi vel yevmil ahire şeklinde, Allah'a ve ahiret gününe iman edin şeklinde birçok ayeti kerime var. Bazen sadece Allah'a ve ahiret gününe iman edin yahut Allah'a ve ahiret gününe iman ederler şeklinde böyle bir kalıp olarak ahirete iman maddesi Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Bu yani bir tür alemin yaratıcısı ve alemin sonu, mebde ve maat, başlangıç ve son ifade eden yani hususen bu iki noktaya değinen bir iman anlatımıdır. Başka ayetlerde başka boyutlarına da işaret ediliyor. Hatırlarsanız geçen derste idi sanıyorum hatta daha önceki derste iman esaslarını saydığımız derste iman tahavi orada amentü diyebildiğimiz imanın altı esasını şöyle özetle geçmişti kalıp ifadesiyle Bize söylemişti. Değil mi? Orada da yine imanın şartları, esasları arasında ahirete iman vardı. Biz e, hani baas, öldükten sonra dirilmeye iman etmek deriz ya, bu şekilde de ifade edilebiliyor. Evet. Evet. Ahirete imanla ilgili olarak yine dersimizin bir diğer konusu. Ahirete iman dendiğinde evet yani bu dünya hayatı bir gün son bulacak ve biz dünyada yapıp ettiğimiz, söylediğimiz, bir şekilde etkin olduğumuz, etkili olduğumuz, içinde yer aldığımız, rol oynadığımız her Tavrın, uygulamanın, projenin, davranışın hesabını vereceğiz. Bu çok mücmel, özlü bir ahirete iman anlatımıdır. Ama ahirete iman dendiği zaman, mesele bunun neydir arkadaşlar? Detayları. Zaten dersimizi başlıklandırırken, ahiret ahvali diye, ahiretin halleri, ahirette karşılaşacağımız duraklar, Ahirete iman sadedinde ahiret içinde karşımıza çıkacak olan efendim birtakım gerçekler, durumlar bunu kastediyoruz. Ahirete iman demek bir bütündür. Bunun içinde ne vardır arkadaşlar? Bunun içinde hesap vardır, ceza vardır, sırat vardır, mizan vardır ve en nihayet cennet ve cehennem vardır. Hatta bizim burada ahirete imanın içine iki maddeyi daha eklememiz gerekiyor. İki konuyu da biz bu başlık altında inceleyeceğiz. Birisi kıyamet ve kıyamet alametleri, diğeri de kabir ve kabir ahvali. Evet kıyamet dünyanın sonu, ahiret belki ondan sonra başlıyor ama bizim bu meseleyi de bugün bazı boyutlarıyla tartışılıyor olduğu için başka yerde konuşma, inceleme fırsatımız yok. Kıyamette kıyam, ayağa kalkmak, vaki olmak, bir şeyin gerçekleşmesi, büyük bir olayın vaki olması, ayağa kalkması, ortaya çıkması anlamında, Kur'an'da saat diye de geçiyor. Saat, an, gelip çattığında, o an, beklenen an anlamında. Kur'an-ı Kerim kıyametin e, vaktinin kimseye bildirilmediğini, La yücellihe li vaktihe illahu, onun vaktini kimse bilemez, Allah onun vaktini somut nokta itibariyle kimseye de bildirilmez. Ama fakat eşra tuha diyor mesela bir ayet-i kerimede fakat kıyametin şartları yahut alametleri, belirtileri de gelmiştir. İlk belirtisi ilk şartı alameti de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetidir. Peygamber Efendimizin peygamber olarak gönderilişi ahir zaman nebisi olduğu için artık ahir zaman yani kıyamet sürecinin başladığını gösteriyor. Ben ve kıyamet birbirimize şu iki parmak arası mesafe kadar yakınız e, diyen hadis-i şerifi de burada hatırlamak gerekiyor. Eee kıyamet alametleri sadedinde ne diyor İmam Tahavi? Onu isterseniz görelim. Daha sonra kabir ahvaline geçelim. Kıyamet alametleri ile ilgili bilmiyorum sizdeki nus'a var mı? Wanu'minu bi'esratis sa'a. Biz kıyametin alametlerine, belirtilerine iman ederiz. Mesela, min hurucid Burada min, mini tebaiziyye yahut mini beyaniye eşratı beyan ediyor. İçerini açıyor, kıyamet alametlerine dair içerik veriyor bize. Min hurucid -deccal. deccalın çıkışı. Ve nuzuri İsa ibn-i Meryem aleyhisselamu minassemâ. Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın gökten inişi. Ve nü'minu bitulu'u işşemsi min magribiha. Ve güneşin batıdan doğuşu. Ve huruci dabbetil ardi min mevzi'iha. Ve dabbetül ardın yerinden çıkması. Kur'an-ı Kerim'de de dabbetül arz geçiyor. O gün geldiğinde diyor, yerden bir dabbe. Dabbe canlı anlamına geliyor. Bir canlı çıkacak ve o insanlara konuşacak. İnsanlara diyecek ki, onlar bizim ayetlerimize yakinen iman etmiyorlar. Mucizevi biçimde insanlara bunu söyleyecek. Bunlar kıyamet ilə. Alametler arkadaşlar. Kıyamet alametleri sadedinde geçiyor. Ee, müslim'de geçen bir rivayet var. Ben böyle kısa kısa rivayetleri de böyle atıf yapıp geçeceğim. Çünkü bizim burada asıl konuşacağımız mesele başka bir şey. Kelami boyutu bunun. İmam Tahavi'nin bu kıyamet alametleriyle ilgili verdiği birkaç örnek. Bunların hepsini toplayan kıyametin 10 büyük alameti ni bir rivayet topluyor. Müslim'de geçen Huzeyfe bin Esit'ten gelen bir rivayet. O anlatıyor. Bir gün diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz aramızda konuşurken çıka geldi ve dedi ki مَا تَذْكُرُونَ Ne konuşuyorsunuz? Nedir sohbetinizin konusu? قَالُوا نَذْكُرُوا السَّعَ Dedik ki kıyametten bahsediyoruz. قَال Peygamberimiz de söze gir dedi ki اِنَّهَا halen تَقُومَ حَتَّى تَرَوْ قَوْلِهَا عَشْرَ آيَاتٍ Öncesinde 10 alamet, 10 açık ayet, olağanüstü olay görmedikçe kıyamet kopmaz. Ve o sədəttə fəzəkərəd-duhān, dəccəl, dəbbə, tulu'u şəms min məgribiha və nüzul-i əsəbni məryəm və cüc və mecuc və seləsi xusufətin xasfun bilmeşrik, xasfun bilməgrib, xasfun bilməgrib, xasfun bilcəzirətl-i ərab və ahiru zəlikə nârun təkhrucu minəl yemeni tətrutun nəse ilə mahşəri Böyle 10 tane alamet saydı. Müslimle geçiyor hadis fiten babında İbn-i Mace'de geçiyor. Ondan sonra Ebu Davud'da geçiyor. Tirmizi'de geçiyor. Çeşitli kaynaklarda geçiyor. Sahih hadistir. Meşhur bir hadistir. Yani kıyamet alametleri farklı farklı böyle dağınık biçimde anlatılır. Ama bu rivayette Allah Resulü 10 madde diye, 10 ayet diye burada hepsini bir söylüyor. Bu itibarla bu bizim için önemli bir rivayettir. Allah Resulü'nün saymış olduğu Ayetler yahut alametler, olağanüstü olaylar. Duhan, duman. Kur'an'da da geçer bu. Duhan suresi de var. Orada bahsedilir bundan. Deccal birçok hadis-i şerifte geçer. Bütün peygamberlerin uyarmış olduğu bir e, tehlikeli, saptırıcı, fitne olarak ondan bahseder Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dabbe, yine Kur'an'da geçiyor. Dabbetül ard diye, yerden, yer hayvanı, bir yer canlısı, keyfiyetini Allah bilir. Güneşin batıdan doğması, İsa, Mesih'in yeryüzüne inmesi, gökyüzüne çıkartıldığını, yükseltildiğini yine Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz, hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Cücün hapsedilmiş olduğu o setten, işte Kur'an'da Kehf suresinde Zülkarneyn'in yapmış olduğu doğudaki set, o setten Kıyamet geldiğinde, saat geldiğinde o set paramparça olur ve onlar yeryüzüne dağılırlar diye geçiyor. Ücücün çıkması, dağılması, ortada çıkması ve üç batma hadisesi doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda ve bir de Yemen'den çıkıp insanları mahşere doğru e, ki onun daşan toprakları olduğu söyleniyor. Toplayacak olan, bu tabii ki ahiretteki mahşer değil, dünyadaki mahşer insanların son toplanacağı bölge anlamında Ee, ve bu konuda daha başka hadis kitaplarına bakılırsa, fiten, melahim adı altındaki baplara bakılırsa, kıyamet, saat, saat'ın ayatı, eşratı başlıklarıyla aranırsa, e, gerek Türkçe gerek Arapça, hadis ansiklopedilerinde, mecmualarında konuyla ilgili birçok hadisle karşılaşırsınız. Yani biz kıyamet alametleri denen bir vakaya iman ediyoruz. Bunlar içerisinde müellif sadece birkaç tane örnek verdi. Yoksa kendisi bir büyük muhaddistir. Kitaplarında başka alametleri de e, zikreder yeri geldikçe. Evet. Bugün kıyamet alametleri içerisinde özellikle nüzülü İsa meselesi Efendim tartışılıyor. E, Nüzul-ü İsa ile ilgili hadisler var. Kur'an-ı Kerim'de e, ilgili ayetler var. Bu ayetler Hz. İsa'nın nüzulüne delalet etmiyor şeklinde bir iddia var. Burada yöntem olarak çok ciddi bir hata var arkadaşlar. Yani Hz. Peygamber Efendimiz yokmuş gibi davranmak doğru değil. Kur'an-ı Kerim varsa bu Kur'an'ı açıklayan, öğreten bir rehberimiz de var bizim. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Dolayısıyla bu konu hakkında tartışan insanlar bakıyorsunuz genelde de soru işareti olan, tereddüt yaşayanlar hemen ayetlerden belli kelimeler. İşte Araf suresinde فَلَمَّةِ وَفْفَيْتَن۪ي geçiyor. Hz. İsa'nın ağzından Allah Azze ve Celle buyuruyor ki beni öldürdüğünde, teveffi ettirdiğinde كُنْتَ اَنْتَ الرَّق۪يبَ عَلَيْهِمْ Artık kavmimin üzerinde gözetleyici sendin. Ha buradan anlaşılıyor ki Hz. İsa ölmüştür siz. Neden bahsediyorsunuz göğe yükseltilmiş de yok işte yeryüzüne indirilecekmiş de vesaire. Şimdi Böyle sanki hiç hadis yok, sünnet diye bir vaka yok, nübüvvet, risalet diye bir müessese yok. Ya da varsa bunun görevi sadece ve sadece Kur'an'ı kelimi tebliğ edip ondan sonra bir köşeye çekilmek, Kur'an ayetlerini açıklamak, öğretmek, detaylarını, tafsilatını vermek değilmiş gibi böyle meseleyi munhasıran Kur'an ayetleri çerçevesine hapseden bir anlayış var. Bu sadece Nüzul İsa konusunda ortaya çıkmıyor. Daha birçok meselede yani modern zamanlarda Müslümanların, özellikle algı probleminin bir şekilde deşifre olduğu hemen hemen bütün meselelerde hep bakarsınız, Hz. Peygamber Efendimiz yok, hadis mecmuası yok, sünnet Efendim mecmuası yok, İslam alimleri yok, bu mesele bugüne kadar alimler tarafından nasıl anlaşılmış, bu soruların hiç cevabı yok ya da bunların hiç cevabı önemli değil, varsa yoksa Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Peki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, Nisa, İsa gökten inmeyecek diyor mu? Onu da demiyor. Yani Hz. İsa'nın yeryüzüne inmeyeceğini söyleyen insanlar, işte Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey geçmiyor diyen insanlar, Kur'an-ı Kerim'de aksinin geçtiğini de bize gösteremiyorlar. Ama kendileri İsa inmeyecek diyorlar. Çok enteresan bir şey. Hz. İsa'nın e, ineceğine inenleri Kur'an'a aykırı bir itikatla itham ediyorlar ama, Kur'an'da Hazreti İsa inmeyecektir ifadesi yok. Buna rağmen kendileri inmeyecektir diyorlar. Ne var işte Hazreti İsa'nın az söylemiş olduğumuz, onun ağzından Kur'an'a taşınan teveffi kelimesi var. Kaldı ki Seleften çok az bir isim, teveffi kelimesi doğrultusunda Hazreti İsa'nın vefat ettikten sonra göğe yükseltildiğini ve yeryüzüne tekrar ineceğini söylüyor. Bu konuda ittifak var. Ama çok az bir isim. Vefat ettikten sonra olduğunu anlıyor. Dolayısıyla o ayeti kerimeyi biz bildiğimiz anlamda ölüm şeklinde anlasak bile bu Hz. İsa'nın yeryüzüne, gökyüzüne çıkartılmadığı ve yeryüzüne indirilmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu ikisi ayrı şeyler. Yani Kur'an'da yok, bu Kur'an'la çelişiyor, Kur'an'a aykırı şeklindeki iddialarımız son derece sloganik. Son derece sığ, son derece basit. Neden son derece basit? Çünkü çelişki, aykırılık, ters düşmek denen kavramları Maalesef yerli yersiz kullanıyoruz. Kur'an Hazreti İsa'nın vefat ettiğini söylemiş olsa bile, bu kelimenin bu manaya geldiğini kabul etsek bile burada, bu onun gökyüzüne çıkartılmasına mani mi? Değil. Yeryüzüne indirilmesine mani mi? Değil. Allah onu tekrar çıkartmış. Olabilir. Kaldı ki teveffi kelimesi, dediğin gibi çok azınlık bir isim hariç, Selef'den bugüne halefe, buradaki teveffi kelimesi nasıl anlaşılmış? Hep kabz anlamında anlaşılmış. Kur'an'da çünkü bunun örneği var. Uyku halimizi anlatan ayeti kerimede Allah'u yeteveffel enfüse hine mevtiha diye anlatıyor ve devam ediyor. Yani uyku sırasındayken Allah ruhlarımızı teveffi ediyor. Teveffi demek bir şeyi tas tamam almak. Alıyor ruhlarımızı, nefislerimizi. Ondan sonra ölümünü takdir ettiklerini salmıyor. fe yumsikulleti aleyha gaba aleyha el mevte ve yurusilul uhura Ölümünü takdir etmiş oldukları tutuyor, o adam sabaha uyanamıyor. Ölümünü takdir etmediklerinde salıyor, o adam sabaha uyanıyor. Hazreti İsa'nın nefsi, canı da tıpkı uykudaki adamın ruhunun kabzı gibi ki Kur'an'da o da teveffi kelimesiyle, vefat kelimesiyle ifade ediliyor. O şekilde de olabilir. Yani gözleri açık değil belki. E, yani uykudaki bir hal gibi olabilir. Bunu bu şekilde anlamak pekala mümkün Kur'an'da başka ayetlerde bu nasıl anlatılıyor? Kur'an'da geçen her teveffi kelimesi bildiğimiz ölüm anlamında mıdır? Sorusunu sormadan hemen Efendim hükmü e, verenler var maalesef. Kaldı ki konuyla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neyi var arkadaşlar? Mütevatir derecesinde hadisleri var. Hep tavsiye ettiğimiz bir kaynaktır. Enver Şah el-Keşmeri'nin اَتَّصْرِحْ بِمَا تَوَاطَرَ فِي نُزُورِ الْمَسِيحِ Konuyla ilgili hadisleri onlarca sahabiden, tabiinden, nakille ki bunların çoğu sahihtir. Bizi ortaya koyuyor. Peygamber Efendimiz orada detaylı biçimde Hz. İsa'nın ineceğini, nereye ineceğini, ne yapacağını, bütün detayıyla Mehdi'nin arkasında işte Kudüs'te oluşacak bir cemaatte bulunacağını, onun arkasında namaz kılacağı detayına kadar anlatıyor. Dolayısıyla Hz. İsa'nın böyle iyi seviliğin işte gerçek kimliğine dönüşeceği e, şeklinde, Yani sembolik biçimde anlamak, bunu mecazi bir anlama yormak da doğru değil. Çünkü detaylı bir anlatım var. Sembolik olacak olsa, mecaz olacak olsa soyut birkaç cümleyle anlatılır, geçilir. Ama böyle detaylı biçimde anlatılıyorsa e, bunu böyle mecazdı, semboldü vesaire şeklinde anlamak da doğru değil. Evet, burayı geçiyoruz. Bununla ilgili bizim e, yaptığımız... Açık oturumlar ya da yuvarlak masa toplantıları var. Orada konuyla ilgili bütün şüpheler, tereddütler, cevapları, konuyla ilgili deliller, ayetleri nasıl anlamamız lazım konuyla ilgili, hadisleri nasıl anlamamız lazım, konuyla ilgili hadisler yeterince tatmin edici midir, değil midir? Bunlar hep orada konuştuk, tartıştık. İnternette girin, yazarsanız bunlar çıkar. Rihle dergisinin bir sayısında da bunu yayınlamıştık zaten ek bir dosya olarak. Geçiyorum, burada vaktimizi daha fazla bu konuya ayırmayalım. Evet, kıyamet ile ilgili bu. Şunu sadece bir cümleyle ifade edeyim. Kıyamet alametleri yani şu yeryüzündeki olağan düzenin yıkılması, bozulması demektir. Kur'an'ın son sürelerine bakın. İzheşşem su kuvvirat, İzheşşemâ un fatarat. Bu sürelerde hep ne anlatılıyor? Kıyamet anlatılıyor. Ayın, güneşin, yıldızların, ışığının sönmesi. Ondan sonra dağların hallaç pamuğu gibi havada savrulması, uçuşması. Yerlerin çatlaması, yarılması vs. büyük bir zelzele bunlar Kur'an surelerinde kıyamete dair anlatımlar. Dolayısıyla yani dünyadaki olağan fiziki süreç, işleyiş bitecek artık olağanüstü bir durum başlayacak. Kıyamet alametleri dediğimiz tam kıyametin eşiğinde gerçekleşecek bu olağanüstü hadiseleri de kalkıp bizim olağan fizik standartlarla anlamaya kalkmamız Olağan fizik standartlarla ya böyle bir şey olur mu canım güneş hiç batıdan doyar mı falan şeklinde yahut hayvan çıkıp konuşacak yahut duman çıkacak bütün dünyayı kaplayacak vesaire şeklindeki itirazlar aslında tutarsız itirazlardır. Çünkü zaten kıyametin eşiği demek yeryüzündeki dengenin düzenin bozulması demektir artık sen bu düzen üzerinden kıyamet alametlerini ne yapamazsın sağlamasını yapamazsın bu düzen orada zaten son buluyor. Bunu da kulağımıza küpe yapalım. Bu bakımdan kıyamet alametlerini böyle rasyonel, natürel bir zeminde anlama, bilimsel verilerle izah etme, bilimsel verilerle izah edilemediği takdirde bunu anlayamam, kabul edemem şeklindeki bir ayak sürüyüş kesinlikle doğru değildir, tutarlı değildir, hakkani de değildir. Evet, bu konuları biz diyoruz ki bunlar aklen mümkündür. Fiziken olağan standartlar itibariyle değil, aklen mümkündür. Adeten müsteğrep olabilir. Bir şeyin aklen mümkün olması başka şey. Adet ve fizik ölçülerinde olağan dışı olması başka bir şeydir. Mucizeler aklen mümkündür. Ateşin illa kağıdı yakması gerekmez. Ateşle kağıdın yanması arasında ardışıklık ilişkisi vardır. Yani ateş her kağıda tutulduğunda kağıt yandığı için biz artık ateşle kağıt arasında Böyle bir sebep sonuç ilişkisi kurguluyoruz bunu efendim John Locke bile savunuyor yani batılı filozoflar da e, bunu artık kabul ediyorlar savunuyorlar ateşle yanma olayı arasındaki ilişkinin e, bir ardışıklık peş peşe ardı sıra gelme ilişkisi olduğunu o arada ne olup bittiğini bizim göremediğimizi net kat'i biçimde tespit edemeyeceğimizi bilim zaten efendim itiraf ediyor söylüyor işte akli olan budur arkadaşlar. Fiziki olan nedir? Fiziki olan ateşin çakmağa çaktığında çadı yakmasıdır. Bu fiziki bir olaydır. Ama Allah azze ve celal fizik olağan standardı olağan süreci ne yapabilir? Zaman zaman devre dışı bırakabilir mi? Harikulade demek adeti yaran, adetin üstüne çıkan, fevkalade, harikulade diyoruz ya. Olağan üstü, sıra dışı derken bunu kastediyoruz. Aklen mümkün yani çelişik değilse Ben hem var, burada şu anda karşınızda hem varım hem yokum. Beni böyle düşünebilir misiniz? Daha önce konuştuk sanki bu konuyu. Benim aynı anda şurada karşınızda aynı itibarla hem var hem yok olduğumu aklınız düşünemez bile. Aklınız almaz. Mümkün değil. Bu aklen muhal imkansız demektir. Ama siz ateşi tutarsınız, çağda çağat yanmaz. Bunu düşünebilirsiniz, tahayyül edebilirsiniz. Bu bir şekilde mümkün de olabilir, yaşanabilir. Bu Fevkalade bir durumdur, harikulade bir durumdur, aklen muhal değildir. Bunlara biz ne diyoruz? Müsteğrep, yani garip, tuhaf, ilginç, olağanüstü. E zaten kıyametin eşiği dediğim gibi olağanüstü bir zaman dilimi olduğu için orada olağanüstü hallerin gerçekleşmesi hiç de efendim bizim için sorun değil. Bizim itikat prensibimiz şudur, şunu not etmenizi isterim ben. Kelamcılarımız hep şu zaviyeden bakmışlar. Bir şey aklen mümkün olur hakkında sahih nas bulunursa biz ona itikad ederiz. 2 2 daha 4. Bir şey aklen mümkün olur, hakkında sahih nas bulunursa ona itikad ederiz. Aklen mümkün olmak. İşte akılla bilimi, akılla adeti, akılla Ee, tecrübeyi birbirine karıştırmayacağız. Akılla zihniyeti birbirine karıştırmayacağız. Akıl arkadaşlar? Bilmiyorum sanki bunu konuştuk gibi geliyor ama. Neyse başka yerde konuşmuş olabiliriz ya da yazdık ettik yine bakarsınız. Akıl insanın algısı. Çok soyut algıdır. İnsan yaratılışta çelişki dışında her şeyi algılamaya elverişli yatkın biçimde yaratılmıştır. Ama çelişkiyi ne algılayabilir ne tahayyül edebilir, tevehüm edebilir. Asla. Şu anda benim aynı anda burada hem var hem yok olduğumu aynı an itibariyle düşünemezsiniz. Tahayyül tevehüm edemezsiniz. Zamanla ne olur? insan eğitimle, tecrübeyle, deneyle, gözlemle, sağdan soldan duymayla, çeşitli bilgi araçlarıyla bir şeyleri öğrenir. Öğrendikleri insanda bir birikim oluşturur. Artık kafasında insanın bir takım kriterler oluşur. Bir takım kıstaslar oluşur, ilkeler oluşur. Bunlar da nedir arkadaşlar? Bunlar biriktikçe bunlar üzerinden insanın doğruları ve yanlışları, mümkünleri, mümkün olmayanları teşekkül eder. Bunlara biz ne diyoruz? Zihniyet diyoruz. Bunlar hep neyle oluşuyor arkadaşlar? Neye göre bunlar oluşuyor? Hep insanın işte muhatap olmuş olduğu şu olağan dünya ile temasıyla oluşuyor. Gördüğümüz, tattığımız, dokunduğumuz beş duyuyla efendim, Ee, düşünerek bunlar üzerinden beş duyuyla elde ettiğimiz bilgileri işleyip düşünüp ondan çıkartmış olduğumuz soyut bilgiler somut ve soyut bilgilerimiz bu bilgilerimizin bir şekilde birikmesiyle oluşan daha üst fikirler o fikirlerin birikmesiyle oluşan daha üst söylemler ideolojiler inançlar bütün bunlar arkadaşlar hep insanoğlunun hayatta edindiği şeylerdir. Bunlar hepsi mükteseb bilgidir bunlara aklı mesmu deniyor bizim geleneğimizde aklı mesmur. Yani zamanla elde edilmiş akıl, makul anlamında, makulat. Bir de ne var arkadaşlar, aklı matbu'u var, yaratılışta bizde bulunan, hiç daha bir şey görmedik, etmedik, duymadık, öğrenmedik, tecrübe gözlem yapmadık, biriktirmedik. Buna da matbu, yani fıtri akıl, tabiatımızdaki akıl deniyor. Bu matbu akla uygun olan, kastettiğimiz budur. İman esaslarının hepsi matbu akla uygundur. Hiç matbu akıl iman esaslarımızdan hiçbirisini böyle bir şey olamaz demez. Ama insan yaşadıkça hep şu olağan dünya ile temasıyla hep olağan şey ona devamlı gele gele gele zanneder ki her şey böyle. Sen şimdi diyelim ki bir memleketten tanıştığın insanlar düşün mesela. Hep o memleketten kurnaz üçkağıtçı adamlarla tanıştığını düşün. 1 2 üç, dört, beş, 6 yedi yıllar geçiyor. 50'yi 60'a dayanıyorsun geliyorsun o memleketten kimi tanıdıysan 3 kağıtçı adam var. En son ne diyorsun? Bu memleketten dürüst bir adam çıkmaz diyorsun mesela. 51. bir adam geldiği zaman o kadar tekinsizsin ki o adama karşı tedbirler falan adam sana kendisini ikna etmesi için yıllar geçmesi gerekiyor. Kabullenemiyorsun işte böyle bir şeydir bu. Sen doğdun. Çevreni gözlemlemeye başladığın andan itibaren yıllar içerisinde keza daha sonra aldığın eğitim vesaire hep neye dair arkadaşlar? Hep olağına dair. Dolayısıyla haliyle insana böyle olağanüstü hallerde bunlar akıl dışı mantık dışı çelişkili tutarsız falan şeklinde gelebiliyor. İman diyor ki iman bu ufkun ötesine geçiyor diyor. Bunu yar bu olağan standartları geç. Sen küçücük bir dünya içindesin. Bu dünyanın sana görünen yüzeyi var ya. O yüzeyiyle bütün hakikati sınırlamaya, zapturapt altına almaya kalkma. Gerçeklik denen şey, o senin içinde yaşamış olduğun nokta, o dünyadan ibaret değil. Uzay dediğin sonsuz bir, ne var arkadaşlar? Feza var. Orada senin dünyadaki fizik kanunları bile geçerli değil. Zaman ve mekan kavramları uzayda değişiyor, değil mi? Yani dünyadaki zaman, mekan kavramları, burada zamanın işleyişi, mekan ve mekanla olan ilişkimiz, yerçekimiydi vesaire falan... Onlar uzayda değişebiliyor. Yani maddenin cirmiyle alakalı bir şeydir bu. Uzayda bile değişiyorsa uzayın ötesinden bahsediyoruz biz. İman bizi alemlerin yani yaratılmış alemlerin yerinle göklerin ötesinde bir hakikata efendim çağırıyor ki bizim kalkıp da onu bütün bu alemler içerisinde nokta dünyadaki standarda göre olağan efendim düzene göre bütün bunları yargılamaya kalkmamız işte bu yanlış bir şey. Efendim doğru değil. Anlatmak istediğimiz bu. Evet hemen geçiyorum arkadaşlar. Kıyamet ile alakalı bu hususu bu şekilde ifade ettikten sonra geliyoruz. Kıyametle birlikte insanlar artık bir şekilde e, hayatları son buluyor. Tabii bizim küçük kıyamet kişinin ölümü anlamında hayatımız son bulduğunda kabre intikal ediyoruz. Dolayısıyla kabir meselesini de burada benim ele almam gerekiyor. İmam tahavî ne diyor kabirle alakalı olarak? Bakıyoruz. Belki sizin müsalar vardır. Eksikler vardır çünkü. Bir bakarsınız yine. Evet. Ve bi'adâbil kabri. Şimdi ondan önce diyor ki Ve nü'minü bi melekil mevti. Ölüm meleğine iman ederiz. El-muvakkeli bi'kobdi ervâhil alemin. Alemlerin ruhlarını yani canlıların ruhlarını almakla görevli olan. Ve bi'adâbil kabri. Kabir azabına da iman ederiz. Limen kâne lehu ehlen. Tabi ki hak etmiş olanlar kabir azabını hak etmiş olanlara uygulanacak, kabir azabına iman ederiz. وَسُعَلِ مُنْكَرٍ وَنَك۪يلٍ Münker nekilin sorgusuna keza iman ederiz. Ve فِي قَبْلِهِ kişinin kabrinde münker nekilin sorgusuna iman ederiz. Neye dair sorgusu? an رَبِّهِ Rabbinden sorması ve din-i hideninden ve nebi-i nabisinden sormasına iman edersiniz. <gülüyor> e lem Efendim, ecet bihi'l ahbaru an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda gelen haberler uyarınca. Ve an sahabe radivanullahi aleyhim. Sahabeden de geliyor. Efendimizden duyup öğrendiklerini sahabe bize aktarıyor. Nihayetinde vel kabru rawdatun min Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir yahut aw khufratun min hufarin niran ya da ateş çukurlarından bir çukurdur. Yani kabir oraya yansıyan ya cennettir ya da oraya yansıyan bir ateş çukurudur. Kişi orada ya safa ya da cefa içerisindedir. Kabrin azabı varsa ne'imi de vardır. Azabul kabri ve na'imuhu şeklinde ifade edilir. Kabir azabı ve kabir ne'imi. Yani kabir cefası ve sefası anlamında. İmam Tehavi kabir azabının bir hakikat olduğunu bize burada anlatıyor. Kabirde bir sorgu yapılacak ve o sorgudan sonra kişiye orada sorulacak. Münker ve Nekir diye rivayetlerde geliyor zaten. Hazreti Enes'den gelen bir rivayet var. Kul kabre koyulduğunda diyor ve arkadaşları işte cemaat onu defnetmeye gelen insanlar kabrin başından ayrılıp dönüp gittiklerinde diyor ki o onların ayak seslerini duyar kabirde. Ona iki tane melek gelir ve onu oturturlar. Ve ona derler hocam nasıl oturuyor ya? Orada mesafe diye bir şey yok. Oturturlar. Orada nasıl bir alem var? Allah mekan içinde mekan yaratır. Zaman içinde zaman yaratır mı? Amenna ve saddakna. Ha olağan -ı? Hocam bu olağan dışı. Amenna ve Bu olağan dışı bir şeydir. Ama olağan dışı demek imkansız demek değildir. Bunu Tefrik etmemiz lazım. Akide ve kelam okuyan bir insanın en temelde bilmesi gereken hükümler, kavramlar bunlardır. İmkansız olan, olağan dışı olan. Mümkün olan nedir? Bunlar bunlar arasındaki ayrımı bilmesi gerekiyor. Ahkam diye geçer bunlar. Hüküm meselesi olarak geçer. Hükmü akli diye böyle geçer. Müstehil olmak, mümkün olmak, vacip olmak, vacibul vücut, mümkünul vücut, müstehilul vücut şeklinde kelam kitaplarının hemen başında geçer. Özellikle sen kitaplarının başında. İlk Konudur bu çünkü bu perspektifle biz artık şeye giriyoruz inanç dünyasına giriyoruz. Bu perspektifi almayan bu geniş ufku vizyonu kazanamayan bir adam hemen böyle bir şey mümkün değil diyerek yanlış bir ifade kullanır. Böyle bir şey olağanüstü diyeceği yerde böyle bir şey mümkün değil diyerek hemen efendim bir kenara atmaya kalkar ve ona sorarlar bu adam hakkında ne dersin efendimize işaretle bir şekilde Efendimiz'i ona gösteriyorlar onun suretini. Bu adam hakkında ne dersin? Mümin o diyecek ki, ve şahidim ki o Allah'ın kulu ve elçisidir, Resulüdür. Ona o zaman denecek ki, bak bu cehennemde senin yerindi. Allah orayı cennetten bir yerle değişti. Hani, ayet-i kerimesi var ya, Müminin suresinin başında, onlar varistirler. Yani Cennetteki, cehennemdeki yerleri ne oluyor? Bırakılıyor, cennetteki yerlerini alıyorlar. Diğerleri de cennetteki yeri bırakılıyor, cehennemdeki yerini alıyor. Kaybedenler cennetteki yerini kaybediyor, cehennemde diğerinin yerini alıyor. Bunlar da efendim cehennemdeki yerini bırakıyor, diğerlerine cennetteki yerini alıyor Hani iki bu dünya kadar cennet vardır rivayeti var ya belki Allahu alem iki olması işte diğerinin de yerini alması anlamında olabilir Allahu alem. Evet e, bu bu cehennemdeki yerindi. Ondan sonra bu da cennetteki yerindi. İkisini de görür. Ondan sonra cennetteki yerinin kapıları açılır ve cennetteki yeri ona gösterilir. Arz edilir diye ayette geçiyor ya. An naru yu'radu 'alayha ghuduban Kabir ile ilgili olarak kullanılan efendim gösterilen bir delil olarak da sunuluyor bu. Ee, böyle Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet var. Ee, kafirse ya da münafıksa diyecek ki ben tanımıyorum mu adamı bilmiyorum diyecek. Ben de insanlar onun hakkında ne diyorsa ben de aynısını yürüdüm. Kimisi sihirbaz diyordu, kimisi mecnun diyordu, kimisi şöyle diyordu, kimisi böyle diyordu. Ben de insanlar ne dediyse onu dedim. O insanların dediğinin ötesine geçemedim. O olağan, sıradan, basit algının, efendim muhakemenin ötesine aşamadım. O iman cesaretini, iman yürekliliğini gösteremedim. Fe denecek ki, لَا دَرَيْتَ ثُمَّ يُدْ رَبِّ مِطْرَقَةٍ مِنْ حَد۪يدٍ دَرْبَةً فَيَصِحْهُ سَيْحَةً فَيَسْمَعُهَا مَنْ Ona, efendim, demirden bir çekişle öyle bir darbe vurulacak ki, Onu insanlar ve cinler hariç o çıkan gürültü öyle bir feryat kopartacak ki insanlar ve cinler hariç herkes duyacak. Bu Buhari'ye Müslim'de geçiyor. Kabir azabı ile ilgili daha başka birçok hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani bir kabre geliyor. Orada bunlar azap çekiyor diyor. Azap çekmelerinin sebebi de öyle çok büyük şeyler değil. Yani sizin gözünüzde çok hafif küçük sayılı teferruat sayılan şeyler. Dedikodu ve Böyle idrarından sakınmamak, işte ayakta üzerine paçalarına sıçrayacak biçimde efendim ihtiyacını görmek şeklinde anlatması mesela. Bu ümmet kabrinde sınanacaktır, kabrinde çok efendim çetin durumlarla karşılaşacaktır diye Efendimizin böyle bir sözü de var yine Müslüm'le geçen. Kur'an'da da bunun mistakı var arkadaşlar. Ennâr yu'radûne aleyhâ guduvven ve aşiyyâ. Onlara, firavun ve meleine sabah akşam ateş arzu olunur. İşte kapı açılacak, cehennemi görecek. O cehennemin fokurtusunu, dehşetini kabrinde ürpertiyle, korkuyla, feryadı figanla sürekli görecek, yaşayacak. Yahut cennet açılacak, sanki cennetteymiş gibi böyle cennetin penceresi önüne açılmak suretiyle onun safasıyla yaşayacak. Bizatihi cehenneme girmek ya da cennete girmek söz konusu değil de, Cennetin ve cehennemin arz edilmesi o arzdan doğan ya cefa, dehşet yahut safa ve nimet Efendim e, kabirde söz konusu. Buna benzer böyle rivayetler var. Bunu şeyden çıkartıyoruz. O ayeti kerimeyi şimdi normalde hadislerde açıkça zaten söylüyor. Hani az evvel okuduğum hadiste Hz. Enes anlatırken. Bizatihi orada diyor. Kişi kabre konulduğunda işte sorulur. Sor, müminse soruyu cevap verir. Ve ondan sonra ona cennetten kapı açılır ve e, onu görür. Oradan mutlu olur. Ya da cehennem ona arz edilir. Zaten orada da açıkça o ifade de geçiyor. Ondan sonra şeye gelince, ayete gelince ayette gramatik olarak bunu anlıyoruz biz. Şimdi onlar öldüler. فَاُدُخِلُوا aran diye geçiyor. فَاُغْرِقُوا Onlar... E, boğuldular batırıldılar ondan sonra ateşe konuldular işte ateşten çukura ya da ateşin dehşetini saçmış olduğu çukura kondular anlamında yani kabirlerinin onlar için bir ateş çukuru olduğu yine hadis-i şerefte geçtiği gibi anlatılıyor yani hemen orada fa ile beraber gelmesi hemen ardından sonra ayetin devamında da kıyamet gününde de onlara en şiddetli azap uygulanacak deniyor şimdi kıyamet gününde en şiddetli azap uygulanacak Ondan önce onlar ateşe kondular deniyor demek kıyametten önce onlar bir ateşe konuyor. Yahut kıyametten önce bir ateşle onların bir imtihanı, ateşle bir neyi var? Çetin bir yüzleşmesi var. Gramatik olarak ayetin delaletinden bunu anlayabiliyoruz. Hadislerde bunu açtığında ha, artık diyoruz ki tamam. Demek ki ayetteki o ifade, hadisler olmasa belki insan bunu başka türlü anlamak isteyebilir ama O ki hadisler bunu bu kadar çıplak detaylı biçimde somut kabirde olacak bir dehşetle anlatıyorsa o zaman kabir dehşeti diye bir şeyin olduğunu ve ilgili ayetlerin de e, delaleten bunu anlattığını anlayabiliyoruz. Ayetlerin bu gibi şeylere Hazreti İsa'nın üzülüne de öyle. Ayetlerin bu gibi şeylere delaleti arkadaşlar e, delalet yoluyladır. Belki çok sarih ibaretün nas yoluyla olmayabilir. Delalet yoluyla söyler geçer. Hadis ona ne yapar? somutlaştırır. İbaratun nas somut, elle tutulur bir çıplaklığa kavuşturur. Mesela ve innehu le ilmul lisa'a ki b'kıratta le alemul diye geçer. Kıyametin o bir e, belirtisidir, bilgisidir şeklinde. O zamirin Hz. İsa'dan bahsediliyor öncesinde. Ona gitme ihtimali çok daha yüksektir. Kur'an'a gitme ihtimalinden. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir delalet var. Ama Hz. İsa'nın nüzülüyle ilgili hadisler olmamış olsaydı belki insan acaba diyebilirdi. Ama hadisler de bu içeriği yani Hazreti İsa'nın kıyametin bilgisi ve alameti olması yorumunu, tefsirini, delaletini destekleyince artık şek şüphe kalmıyor. Evet. Kabir e, azabı, adam kabir azabıyla ilgili kitap yazmış. Kabir azabının olmadığını ispatlamak için 500-600 sayfa kitap yazmış. E, bu kadar hadis-i şerif var. Şimdi ortada bu kadar hadis-i şerif varken bir insan hadis-i kabir azabının olmadığını söylemek, böyle bir iddiayı ortaya atmak, bununla yetinmeyip bir de kalkıp kitap yazmak hakikaten çok yani mazur görünmeli ama absürt bir şey yani. Mümkün değil öyle bir şey. Çünkü yani hadislerin eğer arkadaşlar biz hadislerin ki az evvel okuduğum hadisler Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Senedi inceleyecek olursanız senetleri sahih. Ve bir tane değil. Onlarca. Kabir azabı ile ilgili hadislerin mütevatil olduğunu iddia edenler var. Hanefilerden Abul Hasan el-Kerhi olması lazım. Hatırladığım kadarıyla Şerr'le kayıtta geçiyor. Çok güçlü rivayetler var. Yani Mu'tezile'den Kadı Abdülrebbar bile bunu kabul ediyor. Ve Mu'tezile'nin üstündeki kabir azabını inkar ediyorlar. Yaftasını reddediyor. Bu Mu'tezile'den çok azınlık bir gruba ait bir görüştür. Biz kabir azabını kabul ederiz diyor. Bu mümkün olmayan bir şey değildir diyor. Yani... İslam tarihinde rasyonelistler olarak güya tarihe geçmiş olan Mutezile'den bahsediyoruz. Ehli sünnet dışı bir fırka bile bunu kabul ediyor. Şimdi bu tür rivayetlerin bunlar sahih değildir demenin tek yolu var arkadaşlar. Ne diyor o? Fırnak içi metin kritiği yapmak. Yani bunlar Kur'an'a aykırı demek. Niye Kur'an'a aykırıymış efendim? Allah adildir. Yargısız infaz olmaz. Oysa kıyamet mahşer olacak, insanlar toplanacak. Orada ne olacak? İnsanlar bir hesaba çekilecek. Hesaba çekildikten sonra ameller tartılacak. İyi kötü ayıklanıp ortaya çıktıktan sonra yani bir yargı olacak ondan sonra ceza olacak. Siz kabirde insanları cezalandırıyorsunuz. Şimdi buradan hareketle dolayısıyla ilgili e, hadislerin hepsi Kur'an'a aykırıdır. Hadislerin Kur'an'a arzı prensibi gereği Kur'an'a aykırı olduğu için biz bu hadisleri alamayız. Yani bu çevrenin hadisleri zayıf bulmasının, çürüye çıkarmasının takip ettiği tek yöntemi bu arkadaşlar. Hiç senet kritiği yapmıyorlar. Metin kritiği yapıyorlar sözüm ona. Metin kritiğinden anladıkları da Kur'an'a aykırıdır. At bir kenara. Bu Kur'an'a aykırılık söylemi de az evvel de ifade ettiğin gibi son derece şaibeli bir söylemdir. Hemen bu örnek hazır. Elimizin altındayken. kadir'de sorgu yok mu arkadaşlar? Evet. Ve var. Daha ne arkadaş? Cehenneme sokmaktan bahsedilmiyor ki. Kabirdeki ilk sorguda cevap veremiyorsun. Bu sorgudan not alamıyorsun. Bu sorguda senin foyan ortaya çıkıyor ve ilk dehşeti yaşıyorsun. Kabir yaşanan ilk dehşettir. Henüz daha nihai anlamda hesap da yok. Yargı da yok. Ve nihai anlamda ceza yok. Ama ilk sorgu var. Münker Nekir'in sorgusundan boşuna bahsettik? Bir sorgu varsa Ve bu sorgudan geçemediyse bir adam dolayısıyla bu adam bir cezayı hak ediyor mu hak ediyor. Ama bu ceza büyük ceza değil. Henüz o büyük ceza ahirette. Ve onun büyük bir sorgusu var. Çok daha detaylı bir sorgusu var ki şimdi burada çelişen bir şey var mı arkadaşlar? Ha? Burada Allah'ın Allah'ın adanetine ters düşen bir şey var mı burada? Ortada bir sorgu varsa sorgulamadan eğer sen geçemediysen bunun üzerine senin Kabirde dehşet yaşaman, kabirde efendim bu sıkıntıları, bu zorluğu, bu güçlüğü yaşaman Allah'ın adaletiyle çelişir mi? Yok. Kur'an-ı Şerim çelişir mi? O zaman bu ayetleri nasıl anlatacaksınız? O Firavun'la ilgili Kasas suresindeki ayeti nasıl anlatacaksınız? Biz onları batırdık hemen ateşe soktuk. Kıyamette de şöyle şöyle yapacağız onlara diyor. Nasıl anlatacaksınız bu ifadeyi? Bu bağlam içinde. Bunlar şöyle itikadi mesele. Şimdi normalde bu itikadi mesele meselesi de aslında bir mesele. Burası anlaşıldıysa kapatıyorum burayı. Bir nokta koyup geçiyorum. Şimdi itikadi meselenin iki boyutu var. İki katmanlıdır. İtikat kitaplarına giren her mesele ikinci katmanda itikat meselesidir. Bir de meselenin birinci katmanı var. Yani zarurat-ı diniye düzeyinde 7'den yetmişe alimi, cahili, Herkesin bilmesi gereken, İslam dendiğinde İslam'ın farkı olarak hemen bir çırpıda insanoğlunun sıralabileceği maddeler. Bunlara biz ana itikat esasları diyoruz. 6 esas, Amentü'de. O altı esasa bakarsan ahiret var. Öldükten sonra dirilmek var. Kabir azabı yok. Hz. İsa'nın nüzülü yok mesela. Bu itikadın birinci katmanı, 7'den yetmişe herkesi ilgilendiren, Bunlar zarurat-ı diniye diyoruz. Yani İslam'dan olduğu hususu zorunlu bilgiyle sahip. 7'den yetmişe herkesin duyup bildiği dolayısıyla insanların bu konuda şek şüphe yaşaması ihtimali bulunmayan ana meselelerdir. Bunlar geneli bağlayan itikadi meselelerdir. Bir de ikinci katmanda yer alan özeli bağlayan meseleler vardır. Tartışıldı diyelim. Şimdi bir insan Diyelim ki adam Rusya'da Müslüman oldu bir şekilde. İmanın altı esasını öğrendi. Namazını kıldı etti vesaire. Bu şekilde yaşadı. Et diye süt diye dokunmadı. Kafasını karıştırmadı. Sağda solda efendim kafa karıştıran kişileri kitapları falan okumadı. Bu şekilde adam yaşadı ve öldü gitti. Allah Azze ve Celle buna Hz. İsa'nın nüzülünü sormaz. Anlaşıldı mı? Allah'a imanı sorar, Peygamber Efendimiz'e imanı, ahirete imanı sorar. Ama Hz. İsa'nın nüzülünü sormaz kabir azabına inandım inanmadım mı sormaz ama bir adam düşünün Türkiye'de bir şekilde bu meseleler tartışılıyor ve bu tartışmalara bir şekilde kulak misafir olmuş ya da kulağından içeri girmiş kafaya bir şüphe tohumu ekilmiş artık bu adam ne yapması lazım bu konuyu tetkik etmesi lazım güvenilir alimlere sorma bu bir itikat meselesi yani amel meselesi değil Bu bir amel meselesi değil. Kabir azabı demek, namaz demek değil. Kalkıp kabir azabı denen şeyle biz amel edemeyiz. Bu bir itikat meselesidir. Sen şimdi şu saatten itibaren kabir azabı var mı yok mu kafana bir soru işareti girdi. Ya da birisi yok diyor. Bak bu bir itikat. Veya birisi var diyor. Bu itikat meselesidir. Sen burada eğer doğru inanca sahip olmazsan. Hemen duydun biri dedi ki kabir azabı yoktur dedi. Gerekçelerini anlattı. Sen de ha, bugüne kadar öyle duymuşuz ama yanmış yani ne hurafeler var canım. Bir, bu değil falan dedin tabi ya dedin ondan sonra başını koydun yastığa yattın ne tınladın ne ettin yarın ertesi gün hayatını geri kalan kısmında da bu adam doğru mu söyledi yanlış mı söyledi bir dakika ya falan umursamadım Allah sana bunu sorar itikat derecesi böyle işte farkı bu böyle bu, bu mütevatirler genel... Ya, kol, gidiyor, Şöyle işte. Burada biz avam havas ayrımı yapmak zorundayız. Benim anladığım kadarıyla. Avam havas mütevatirde de öyle. Avama yayılan mütevatir haberler vardır. Havasın, özelin bildiği mütevatir haberler vardır. Yani umumi bir tevaturu var bir de hususi bir tevaturu var diyebiliriz. Şimdi zaruratı diniye dediğimiz o dinin temel meseleleri var ya husus edek adamın da bilmesi gereken bu avama yayılmış İslam nedir sorusunun hemen ilk cümlelerinde yer alan cevabının ilk cümlelerinde yer alan maddelerdir bunlar bunlar inkarı 7'den 70'e herkes için küfürdür ama bu gibi yine tevatürla sabit olduğu söylenen meseleler var Bu meselelerde biz bu tevatülle sabittir sen nasıl bunu bilmesin deyip Rusya'daki bir adama kafir haşa diyemeyiz. İnkar eden bir adama da işte inkar eden adam Rusya'da adam diyelim. Adama aksi yönde bir şey gitmiş. Birileri olarak gidiyor zaten. Gitmiş bunu da söylemiş. Demiş ki böyle bir şey yok kardeşim. Zaten insanlara dini anlatırken ilk nereden başlıyorlar biliyor musun? Hep böyle ihtilaflı meselelerden başlıyorlar. Üstelik günümüzde ihtilaflı yani aslında ihtilaflı değil de. Hep böyle yerleşik, sabit, bütün Müslümanların dünden bugüne tevarüz etmiş olduğu şeyleri kurcalayarak başlıyorlar. İlk daha adam namazla, niyazla, camiyle, ibadetle, hidayetle, tevbeyle temasını kurduğu anda ikinci gün adama anlattıkları şeyler bunlar. ha Şimdi adam başka kimseyi görmemiş, etmemiş. Allahu alem adam mesul olmaz. Rusya'daki bir adam mesul olmaz. Çünkü o adamın ikinci bir kaynağı yok. Bu adamın söylediği şeyi gidip teyit edip doğruysa Alacak, yanlışsa tahsiye edecek bir çaresi olmadığı için Allah onu mesul tutmaz. Allahu u Alem. Söyleyen kimse zaten o havastır bunu iddia edebiliyorsa demek az çok rivayetleri biliyor. Artık onun için o mütevatirdir. Yani Hz. İsa'nın nüzülü olsun, kabir azabı vesaire bunlar avam için mütevatir değildir. Çünkü avama böyle bunlar e, tevatür derecesinde farklı kanallardan gelmiştir. Avam'ın çünkü burada alakası yok. Böyle şeyleri duymuyor, dinleniyor. Ama sen hocasın. Ne demek hocasın? Kur'an okuyorsun, hadis okuyorsun, dini kitapları gezden geçiriyorsun, elden geçiriyorsun. Sen bugün bir tanesi de rastladın. Ebu Hure'den geliyor. Yarın bir başkası Enes bin Malik. Öbür gün bir bakıyorsun bir başkası. Ebu Sa'id el-Huriye. Öbür gün bir bakıyorsun Abdullah ibni Abbas. Böyle böyle hep tevatur bu. Vitir. Tek tek ardı ardına peşi sıra bu rivayetlerle karşılaşıyorsun. Dolayısıyla bunlar senden ne ifade eder? Sen bu işin uzmanı olduğun için sen de bunlar tevatur ifade eder. Anlaşıldı mı? Buyur kardeşim. O da aynı. Allah korusun o kader ayrı. Kader, kader ayrı da kaderin detayları belki buraya girer diyebiliriz. Biz ilk gün bundan bahsettik biraz o hadiste hani iman esaslarını konuşurken bahsettik kaldı ki gelecek. Kader ayrı bir başlık olarak önümüzdeki giderse inşallah gelecek. Mesela Allah saklasın. İşte bunu kabul Şimdi Avamı ben diyorum ki avamı buraya katmayalım. Hakikaten avamın durumu bizi acite ediyor biraz da. Hocam şimdi biz Rusya'daki vatandaşla değil sizin oturttuğunuz yerde değiliz. İşte burada Rusya ile burası arasında bulunanlar evet. ne yapacaklar arkadaşlar? Dinlerinde ihtiyatlı olacaklar. Bu kadar. Dinlerinde ihtiyatlı olacaklar. Şüpheli şeylerden sakınmak diye bir şey var ya. Fıkıhta var. Niye itikatta olmasın? Fıkıhta bir varsa itikatta on vardır. Bir şeyi inkar etmekle inanmak arasındaki fark. İnkar ettiğinde vebali var. İnandığında ne var? He? Düşün ki ben inanıyorum. Kabir azabı diye bir şey var. Bu sana belki biraz daha takva kazandırır. Üstelik inancının gerekçesi var. Rivayetler var. Ahirette yarın Allah'ın sonuna çıkarsın dersin ki ya ben... Tanıdığım, tanıştığım, ettiğim hoca efendilerden hep bunu duydum. Onlar da peygamberin bu konuda hadisi var dedi. Bana hadis okudular ya. Ben peygamberi görmedim ki sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla ben ondan bana ulaşan, efendim, kaynaklara ve bu kaynakları bana aktaran hocalara tabi oldum. Benim başka bir imkanım yoktu. Ben hoca değildim ki o kaynaklara ineyim. Gerçekten doğru mu? Burada bir numaramı çekiyorlar bize. Bir şeyi çarpıtıyorlar mı? Saptırıyorlar mı? He? Bunları tespit edecek benim imkanım, gücüm yoktu. Böyle mi Allah katında daha mazur olursun? Yoksa bütün tarihten bugüne alimler böyle demiş ama bir tanesi de kalkmış hayır öyle değil demiş. Sen de demisin ki ya doğru ya. Biz de bugüne kadar hep böyle olduğunu ineniyordu. Helal olsun acaba dedim o kadar. Şimdi hangisinde Allah'a karşı elin daha güçlü olur? Elbette birincisinde daha güçlü olur yani. Allah azze ve celle demez mi ya binlerce insan böyle dedi. O sana hadis okudu. Hadiste çıplak ifade peygamber böyle diyor. Onu duydun. Öbür adam sana ayet hadisi okumadı. Spekülasyon yaptı. Bir kurmaca yaptı. Sen o adama hemen ikna neden ikna oldun? Orada bir muhaliflik dürtüsü de var. Yani her insan Allah'a hesabını verecek. Biz Rusya'daki adamı yahut İslam'da Türkiye'de de olsa İslam'da ilk defa karşılaşmış. O kadar yabancı muhitlerde seküler e, çevrelerde yaşayan insanlar var ki onları da ben bu bağlamın dışında tutuyorum. Ama az çok Hocaları okuyan, dinleyen, az çok meselenin farkında olanlar kesinlikle konuyla ilgili ayet, hadis, sahabe, tabi'in, akaid kitaplarımıza geçmiş bir mesele hakkında hele bir kişi kalktı bir şey dedi, öbürü kalktı bir yazı yazdı, falanca televizyonda efendim böyle böyle dedi diye itikadı sarsılacaksa vay bizim halimize bunun hesabını Allah'a veremez. Neyse söz uzamasın arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet, evet. E, bilmek mesuliyyət şişi işte. Bilmek mesuliyyət şişi. Evet. Allahu akbar. Bilmek mesuliyyət. Ama bilmek şanından olup da bilmeyən kişinin mesuliyyəti de var. Bilmek şanından gençsin. Kafan, efendim, muhakemen, Zekan zihnin, her şeyin yerində. Vaktin, həlin müsait. Ne yapıyosun? Başka bir ton şeyi biliyosun, bunu bilmiyosun. E, bunun da... Maalesef çok ağır yükümlülüğü var. Şimdi arkadaşlar tamamlamam gerekiyor. Böyle çok vakit kaybediyoruz. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Diriliş ve ardındaki ahiret safahatına, safalarına durak durak. İmam Tahavi diyor ki Evet sayıyor. İman-ı Biz öldükten sonra dirilmeye, bağız, vel ba'su ba'del maut hakkı diyoruz ya. Biz öldükten sonra dirilişe iman ederiz. Amellerimizin yani dünyada yapıp ettiğimiz işlerimizin ahirette karşılığına iman ederiz. Bunlar mutlaka karşılıklandırılacak ya ödüllendirilecek ya da cezalandırılacak. Vel arz Amellerimizin, durumumuzun Bize arz edileceğine yahut bizim Allah'ın huzuruna çıkartılıp arz edileceğimize iman ederiz. Arzın bir anlamı daha var. Allah'ın işte başta söylediğim Allah'ın bize amellerimizi arz etmesi. Bu hesabı yesir olarak Hazreti Ayşe rivayetinde geçiyor. Fesevfe yuhase bu hesaben yesira sağ elinden defterini alanlar amel defterini e, alanlar onlara kolay bir hesap var. Eee Onlar kim hesaba çekilirse onun işi çetindir. Onun kurtuluşu yoktur diye efendimiz Hazreti Ayşe tabii ki e, akıllı, zeki bir hanım, sahabe, sahabiye diyor ki ya Resulullah Kur'an-ı Kerim'de var. Defterini sağ taraftan alanlara kolay hesap sorulacak. Onların hesabı kolay olacak diyor. Hesaba çekileceği halde hesaplarının kolay olduğunu söylüyor. Ama siz büyürüyorsunuz ki kim hesaba çekilirse o adam hesabın altından kalkamaz diyorsunuz. Kolay hesap, hesabından altından kalkamaz. Allah Resul diyor ki oradan kastı arzdır. Bak bu da Kur'an-ı Kerim hemen böyle zahirci bir dille, zahirci bir bakışla anlamanın eksik olduğunu, hadislerle çatıştırmanın yanlış olduğunu gösteren çok somut bir örnek. Allah'ın Hazreti Aişe bu soruyu sormuş. Biz Kur'an'ı böyle üç boyutlu anlama denen, Ufku bu hadis-i şerif üzerinden görmüş oluyoruz elhamdülillah. Arz, arz. Efendimiz diyor ki oradaki hesab yesir arz anlamındadır. Ne diyor? Açıklıyor işte. Kuluna Allah ne yapar? Adeta kuluna böyle zaten ifadede de böyle bir mecazi anlatım var. Kuluna eğilir ve der ki sen kimseye duyurmadan sen şöyle şöyle yapmıştın. Kimse bilmiyordu, duymuyordu. Bunu affettim bugün der. Kul orada yerin dibine girer. Allah hadi seni affettim der. Dünyada ifşa etmedin burada da affettim der. Allah'ım günahlarımızı affeyle, setreyle. O anlamda da olabilir. Hesap. Hesap işte o çetin olan. Kıra'at'il kitap. İkra kitabek, kitabınıfsikale yevme aleyke hasiba. Oku kitabını. Hayatınla, sözlerinle, eylemlerinle, kararlarınla, yatırımlarınla yazmış olduğun, safa safa amel amel yazmış olduğun kitabını oku bakalım. Şimdi sen kendine Kendini hesap eden biri olarak yetersin. Muhasip olarak sen yetersin. Hiç başkasını muhasebeci olarak çağırma. Ve sebab ve likab. Ödül ve ceza. Ve sırat. Cehennem üzerine kurulan köprü sağından solundan efendim kancalar var. İnsanları tutup çekiyor. Ee, hadislerde bazı alimlerin Karafi gibi e, şiddetinden kinayi olarak anladıkları kıldan ince kılıçtan keskin hadislerde bizzat geçer. Ama bunu İmam Karafi gibi şiddetinden bizzat geçer. Ama bunu İmam Karafi gibi Ee, yani çok çetin bir geçişten kinayeli anlatım olduğunu söylüyor. Ee, ve orada insanların kiminin yıldırım hızıyla, kiminin koşarak, kiminin yürüyerek, kiminin sürünerek, kiminin de yarı yolda efendim üzerine kurulduğu, kurulu olduğu cehenneme düşerek bir sırat efendim maceramızda olacak. Allah Azze ve Celle bizi emniyetle, selametle geçmek. Nasib eylesin. mizan amellerimizin tartılması meselesi var. İşte femen þakul et mevazínuhu fevvvv fiyişetir râdiye. Her kimin hayır terazisi ağır gelirse onlar mutlu bir hayatın içindedirler. Her kimin de hafif gelirse, kötülükleri iyiliklerinden fazla olursa, iyilikler kötülüklere göre on misli yazıldığı halde, tartıldığı halde yine de bir insanın kötülüğü çok gelirse bu büyük bir bedbahtlıktır ki O kimsenin de vay anasına onun varacağı yer hadiyedir cehennemdir diyor. Karye suresi. Vel cennetu Cennet var cehennem var üstelik bunlar yaratılmıştır da. Mesela Necim suresinde Wala qad ra'ahu diyor mesela. Hazreti Peygamber Efendimizle ilgili onu Cebrail'i Sidre-i Muntaha'da gördü. Cennetül mevvanın yanında diyor mesela. Cennetin orada olduğunu biliyoruz. Miraç hadisesi, cennet ve cehennemin o an olduğunu bize gösteriyor. Kur'an'da da hep böyle hazırlandı şeklinde, u'iddet lil muttakîn şeklindeki ifadeler de hep ödüllerin, cennetin hazırlandığını bildiriyor. Cehennemdeki azabın yine hazırlandığını bildiriyor ki demek ki şu anda mevcut, muhtezile Kıyametten sonra hazırlanacak diyor ama biz bu ayetlerdeki ifadeler peygamberimizin hadislerindeki ifadelerin açık anlatımına bakarak hali hazırda var olduğuna itikat ediyoruz. Evet şimdi bunlarla ilgili malum ayetler var zaten. Ben bir kısmını zaten burada okudum. Diriliş zaten belli. Ondan sonra amellerin karşılığının verileceği. Bunları zaten kısmen okuduğum için bunlarla ilgili ayetler, hadisler çok. Bunlar artık hemen hemen zarurat diniye mesabesinde, ahiret inancımızın içeriğini oluşturan, safha safha durak durak ahiretin bize e, seren camını anlatan ayetler, ve hadislerdir. Ahirete iman ediyorum demek, işte ayetlerde verilen bu detayları, hadislerde verilen detayın detayını bir bütün olarak kabul etmek, bir bütün olarak bunlara iman ediyorum demektir. Ahiret inancımız bundan ibarettir. Yoksa soyut, öldükten sonra dirilmeye inanmak demek değildir. İki, ahiret ile ilgili bizim bilmemiz gereken, itikat etmemiz gereken bir başka husus, ahiret hayatı, Cismani bir hayattır. Ruhani bir hayat değildir yalın. Aynı zamanda cismanidir. Yani diriliş ve sonrasındaki ahvali anlatan ayetlerde, hadislerde insanoğlunun bizatihi bir bedenle bedenleneceğini evet o bedenin dünyadaki bedene göre farklı olabileceği anlatılıyor. Sünnetsiz olmak, Efendim e, kılsız, tüysüz olmak şeklinde anlatımlar var. E, keza işte kafirler mesela Dişleri bile Uhud Dağı kadar olacak dev bir cüsseye sahip olacaklar cehennemde şeklinde anlatımlar var. Ama özü itibariyle dünyadaki insanın aynısıdır. Özü aynıdır ama cüssesinin hacmi daha büyüktür. Bazı özellikleri oraya göre değişmiştir. Ama sonuçta bu rivayetlerde gösteriyor ki ne var? Cismani bir hayat var. Bedensel bir hayat var. Filozofların savunmuş olduğu gibi salt ruhani bir hayat yok dolayısıyla ahiret ahvali ve nihayetinde cennet ve cehennem cennetin safası cehennemin cefası sadece ruhun mesrur olması yahut ruhun muazzap olması demek değildir cehennem denen şey mahrumiyetin doğurduğu keder cennet denen şey Allah'ın izzet ve ikramını Görmüş olmanın doğurmuş olduğu haz demek değildir. Yani sadece teşekkür ederim kulum. İyi iş çıkardın. Hadi mutlu ol. Allah bana teşekkür etti. İyi iş çıkardım. Ben elde edilen insanın gönlünde hazır olan sadece bu değildir. Evet bu en büyüdür. وَرِضْوَانُ مِلَ اللّٰهِ Allah'ın kuldan razı olması en büyük ödüldür. Ama Allah detaylarını da veriyor. Başka şeyler de veriyor. Keza Cehennem, biz onların yüzüne bakmayacağız diyor. Allah onlarla konuşmaz, onları tezki etmez, onların yüzüne nazar etmez. Değil mi? Siz dünyada bizi unutmuştunuz, biz de size unutulmuş muamele. Bunlar Kur'an'daki ifadelerdir. Bunlar da nedir aslında? Manevi bir azaptır. Kederdir. Ama sadece bu mu? Yok. Aynı zamanda Kur'an'da çarşaf çarşaf, cehennem tasvirleri de var ki, ceset ve bünye e, azabının olduğunu açıkça Ortaya koyuyor. Böyle filozofların maalesef tek taraflı bir bakışı olmuş. Günümüzde de e, bu konuda filozofların görüşünü andıran bazı iddialar var. Türkiye'de de var bu iddiayı ortaya atan. Yani ruhani olduğunu söyleyenler kendi ilkelerinden hareketle bunu söylüyorlar. Yani bu cisimler yok olduktan sonra tekrar yaratılamaz iddiasındalar. Aslında yaratılması mümkün değil bunlar yok olduktan sonra iddiasındalar da onun altını bununla besliyorlar. Ruhani azaptır asıl azap en büyük azap odur yahut ruhani sürürdür en büyük ödül. O bunun tahşidatı içini doldurmaya dönük şeyler aslında temel çıkış noktası kalkış noktası nedir? Yok olan bir şey daha sonra ne olamaz aynen iade edilemez iddiası. Bu felsefi olarak mümkün değildir diyorlar ya. Böyle rasyonalizm var bu işin altında. Evet. Dersimizin başlığının bir kısmı da neydi arkadaşlar? Ahiret ahvali dendiğinde tevil meselesi. Başlığa bakarsanız orada bir de tevil vardı. Şimdi dediğim gibi gerek tarihte filozoflar, gerek günümüzde e, biraz... Meseleye rasyonel perspektiften bakanlar gerek kıyamet alametleri gerek kabir azabı gerek sonrası safha safha ahiret ahvalini şu olağan fiziki işleyiş çerçevesinde bir yere oturtamıyorlar. Çok garip yahut imkansız buluyorlar yahut yakıştıramıyorlar bu yakıştıramıyorlar bunu böyle gelişigüzel söylemiyorum. Bizatihi bu yönde efendim yorumlar var. Ve diyorlar ki bunlardan kastedilen şey nedir? Bunlardan kastedilen şey başka bir şeydir deyip tevile talkışıyorlar. İşte mesela Kur'an-ı Kerim cennet tasvirleri veriyor. Köşkler, ulüler, gılman ondan sonra nehirler, ağaçlar, bahçeler, bağlar, üzümler, sütler, şaraplar, Evde ipekler, atlaslar, tahtlar, köşkler sayında sayın. Yani gözünüzün önünde mutluluk fotoğrafının içini bezeyen bütün unsurlar orada adeta böyle ballandırıla ballandırıla insanlara teşvik için sunuluyor mu? Sunuluyor cennet tasvirlerinde. Cehennem tasvirlerinde de keza insanı dehşete düşürecek, tüylerini ürpertecek tasvirler sunuluyor. Şimdi... Şöyle iddiada bulunanlar var Yani bu cennet böyle hazyeli değil herhalde İnsanlar cennete dünyada Yıllarca ibadet et Haramlardan sakın Perhiz yap Üstün ahlak adına uğruna Bir mücadele ver Ondan sonra git oraya, bütün perizlerinden adeta istifa et Ve kalk orada Eğlence ve safanın dibine vur Dolayısıyla bu tasvirler semboliktir arkadaş Nedir bu? Bu nedir? Ruhani hazdır. İşte filozoflarınkine paralel bir yorum. Bu bir mutluluktur. Allah mutluluğu o günkü Arap'ın kafasındaki imgeler üzerinden anlatmış. O gün Arap mutluluk dendiğinde ne anlar? Sıcak çöl ikliminde nehir anlar. Yeşil ağaçlar gölgelik anlar. He? Saraylar anlar. Atlas, ipek, efendim, örtüler üzerinde tahtlar, kanepelerde oturmak, etrafında hizmetçiler, ebir de vesaire. E, sütler, şaraplar vesaire tam Arap'ın mutluluk fotoğrafını Kur'an-ı Kerim bize taşıyor. Bunlar sembolik anlatımlardır. Yani bunlar neyi sembolize ediyor? Bunlar aslında mutluluğu sembolize ediyor. Cennet, mutluluk yurdudur. Mutluluk böyle bedeni ve süfli hazlar değildir. Biz dünyada bu işlerle uğraşan bir adamı gördüğümüz zaman onu kınarız değil mi? Ne süfli adam ya? Kendini dünyevi ve bedeni lezzetlere hapsetmiş. Sen ruhani efendim, haz nedir bilir misin diye vaz edeceğimiz adam. Vaz edeceğimiz manzarayı kalkıp da Allah bize ödül olarak vermez şeklinde bir iddia. Çok mantıklı ve makul görünüyor değil mi arkadaşlar? Evet. Ama Allah açıkça böyle diyor mu arkadaşlar? Diyor. E bunu ne yapıyorlar? Sembolizm. Efendim yorumu yapıyorlar burada. Şimdi yorum. Tevil meselesi de konuşulması gereken bir mesele. Tevil evil kökünden geliyor. Rucu anlamına gelir. Tevil de tercih anlamına gelir. Yani bir şeyi aslına döndürmek Ragıp İsfah'ın ifade ettiği üzere. Biraz daha bu lügat anlamı, e, rüya tevili yahut işte bir sözün tevili, ayetin, hadisin tevili anlamında, yorum anlamındaki tevil nedir? Sözü sahibinin muradına kavuşturmaktır. Rüyayı, rüyadaki imgeyi, rüyayı gösteren iradenin, hikmetin amacına bağlamaktır. Sana bu şekil gösterildi, bu şekilden şu kastedildi denip oradan kastedildiğini söylediğin şeye geçiştir. O şekli, görüntüyü ona hamletmek, yormak. Sözü bir manaya ne yapmak? Hamletmek, taşımak. İşte tevil kelimesi Kur'an'da bu şekilde geçer. Bir şeyi aslına, hakikatına yahut sahibinin muradına taşımak ait kılmak, götürmek, bağlamak anlamında. Birçok ayet-i geçer. مَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ هَلَّنْ زُرُونَ اِلَّا تَعْوِيلَهُ Kıyamet mesela. Onlar kıyametin neyini beklerler? Tevilini. Yani Kur'an'da bugüne kadar anlatılıyordu. Ya gerçek mi değil mi? Hakikatı o Kur'an'da kıyametle ilgili anlatılan şeylerin anlatan Allah Azze ve Celle'nin muradındaki gerçeğini Görmek istiyorlar. Yani başlarına gelmesini, kıyamet gününün gelip çatmasını bekliyorlar. Ama gelip çattığında da bu onlara bir fayda vermez, iş işten geçmiş olur. Oradaki tevil bu anlama geliyor. Ayetlerde de buna benzer anlamı vardır. Tevil bu manada e, tefsirle hemen hemen müsavi, eşit bir anlamı vardır. Ancak fakirler biraz tevili tefsirden ayırmışlar. Mesela Cürcani tarifatta e, fakih ve usulcülerin nazarından ta tarif ediyor. Diyor ki, tevil sözü bir delile istinaden açık ve ilk anlamına değil de ikinci ya da üçüncül bir anlama hamletmektir, yormaktır. Mesela yukhricul hayye minel meyyeti ve yukhricul meyyite minel hay ayeti kerimesinde Allah Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkartır. Eğer burada kuş, tavuk vesaire kastediliyorsa yumurta, tavuktan yumurtayı, yumurtadan tekrar tavuğu çıkartıyor, civcivi çıkartıyor. Canlıdan cansız yumurtayı, cansız yumurtadan canlı civcivi çıkartıyor. Zahir anı, buna tefsir denir. Yani kelimeden ilk anlamını anlamak ve sözü ilk akla gelen manaya yormaya tefsir denir, açıktır. Bunu hemen hemen herkes bilir ve yapar. Tevil ise ikincil anlamdır. Bir delile istinaden, makul bir gerekçeye binaen yapılan bir yorumdur. Mesela buradan müminden kafiri kafirden mümini çıkartır. Müminden kafir çocuk, kafir bir adamdan da mümin çocuk Allah azze ve cel dünyaya getirtir ve elinde yetiştirir. Şeklinde bir anlamda çıkartılabilir diyor. Tevhile böyle basit bir örnek olsun diye bunu verebiliriz. Evet, e, fukaha daha çok bu manada kullanmış. Sözü bir delile istinaden ki İbnül Eser'in o şeyde nihayede ifade ettiği gibi hadis sözlüğünde. Eğer o delil olmayacak olsa bir sözü zahir yani ilk anlamına hemen yorardık, hamlederdik. Ama o delil olduğundan dolayı zahir anlamına hamledemiyoruz. Ne yapıyoruz? O delilden dolayı onu ikincil anlamına ama yine Arap dilinde olan ikincil anlamına yoruyoruz. Arap dilinde olmayan bir anlama yormak ne değildir? Tevil değildir. Onun adı tahriftir. Mutlaka Arap dilinin taarufunda, tahatubunda ne olacak? Böyle bir anlam ikinci derecede olsa olacak. Yani sözü hakikata değil de mecaze hamledersin. Ama o mecaz mutlaka Arabın Kullandığı bir mecaz olması lazım. Arap öyle bir ifade kullandığında böyle bir mecaz kastedebilir. Anlaşıldı mı? Yoksa Arap'ın böyle bir kelimeden böyle bir mecazi manayı anlaması hani tırnak içi alaka domates suyu derler ya böyle bir şeyse bu yapılan yorum tevil olamaz. Bu tekellüftür. Zorlama bir yorumdur. Bunu e, usuli ve fıkhî tevhille asla izah etmek mümkün değildir şimdi mesela daha bu, bu sabah tefsir dersinde geçti bizim Bahariye'de şimdi Hz. İsa ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki anlatımlara baktığınız zaman mesela daha bugünkü derste okuduğumuz Nisa suresinin son sayfasında Ya helal kitabü la fi dinikum diye başlayan ayet-i kerimede orada Allah Azze ve Celle Hz. İsa ile ilgili ne diyor? İsa Allah'ın kelimesidir ve Allah'tan bir ruhtur diyor. Allah'ın kelimesi Allah'tan bir ruh. Şimdi böyle bir ayet var. Tevil dendiğinde muhkem müteşabih denklemini de hatırlamamız lazım. Ali İmran suresinin hemen başında ilk sayfasında Kur'an ayetlerinin muhkem ve müteşabih olmak üzere iki grup. Muhkem ayetlerinin ümmül kitap, kitabın aslı anası. Yani diğer ayetlerinin ışığında anlaşılması gereken merkezi efendim ilke ve kıstas ayetler olduğunu öğreniyoruz müteşabi ayetleri de muhkem ayetleri gölgesinde ve etrafında yorumluyoruz onlarla çatışmayacak biçimde onlarla uyum içinde ve onlara paralel şimdi bu ayet Hz. İsa'nın Allah'ın kelimesi ve ondan bir ruh olduğunu söylüyor başka ayetlere bakıyoruz Bakara suresinde var Ali İmran suresinde var Hz. İsa için ne deniyor O tıpkı Adem gibidir. Adem'i nasıl topraktan yarattı? Ona ol dedi, oldu verdi. İsa da öyledir. Allah ona ol dedi, oldu verdi. Yani yoktu. Hadistir, yaratılmıştır. O Allah'ın kuludur. Hatta Hazreti İsa'nın Meryem Suresi'nde daha doğduğunda ilk söylediği cümle neydi arkadaşlar? Kâreynni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum dedi. Yine İsa Suresi'nde, Maide Suresi'nde İsa ne değildir? İsa Tanrı değildir, ilah değildir, Allah'ın oğlu değildir. İsa bir kuldur, İsa bir rasuldür diye birçok ayet var. Hz. ile ilgili bir bu ayetler var. Bir de az evvel okuduğum bu ayet var. Şimdi ne yapıyorlar? Tahrif peşinde olan, tevil-i tahrif amaçlı olarak kullananlar ki o ayet-i kerimede de geçer مَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَكُولُونَا مَنَّا ب۪ي كُلُّمْ مِنَ اِنْدِ diye o ayet-i kerimede o ayet-i kerimede فَاَمَّ Kalplerinde eğrilik bulunanlar, onlar Kur'an'ın böyle ihtimalli ifadelerine hemen odaklanırlar, fitne arayışı içindedirler ve onu tevil, tahrif, tevil bazen böyle haktan saptırmak, döndürmek anlamına geliyor ya, gerçek muradına değil de, onu muradının dışında bir manaya yormak, döndürmek niyetiyle hep böyle ihtimalli ayetlere yoğunlaşırlar. Bu ihtimallerini bertaraf edecek daha çıplak, daha esas, muhkem ayetlere yanaşmazlar. Şimdi de Hristiyanlar alıyorlar ne yapıyorlar? Ya da sonradan Hristiyan olmuş eski Müslümanlar kalkıyorlar insanların, Müslümanların kafasını karıştırmak için. Bu Nisa suresindeki bu ayeti alıyorlar. E Kur'an'da da testis inancını yahut Hristiyanlıktaki İsa saygı tasavvurunu destekleyen ifadeler var kardeşim. İsa'nın İsa, İsa Allah'ın ruhudur. Allah'la aynı özdendir. Allah'ın oğlu derken de kastımız budur zaten. Allah'la aynı özden olduğu için biz İsa'ya Tanrının oğlu diyoruz. Aynı özden oğlu olduğu, aynı özden olduğu için tanrısal bir kişiliğe sahiptir. Dolayısıyla ona da tanrı diyoruz biz. Kur'an'da da ruhum minh diyor zaten. Allah'tan bir ruhtur ifadesini kullanıyor. Bak Kur'an'la örtüşüyor diyor. Halbuki diğer ayetler kuldur diyor, yaratılmıştır diyor. Evet dolayısıyla konuyla ilgili İsa bir kul mudur, tanrı mıdır? Yaratılmış mıdır, değil midir? Aslında konu bu iken, somut bu meseleyken ve bu meseleyle alakalı doğrudan buna temas eden ayetler olduğu halde Adam doğrudan bununla alakalı olmayan, başka bir şeyi anlatan ayetlerden buna dair yorumlar çıkartıyor. Hep bizim kafamızı karıştıran şeyler budur. Adam bambaşka bir konuyla alakalı ifadeyi alır, bizim konumuzda kullanır. Bizim konumuzda alakalı bir ayet vardır, onu görmez. Hep müteşabihi aramak budur. Müteşabi başka bir konuda ayettir. Bu konuya ihtimali vardır. Sen onu alıp sanki bu konu hakkında nazil olmuş, bizatihi bu konuyu anlatıyormuş gibi kullanırsan bu da, Müteşabihâtın peşine düşüp de fitne ve tahrif arayışı içine girmektir. O Ali İmran Suresi'nde anlatılan sakıncalı durum gerçekleşir. Allah'ın kelimesi demek bunu başka türlü anlayabiliriz. Arap dilinde böyle bir ne var? Böyle bir ifade, deyimsel bir kullanım yani mecaz var. Allah'ın kelimesi demek kelimesinin eseri demektir. Sen benim bir emrimsin, sen benim bir sözümsün. Yani sen benim emrimle de sözümle buraya geldin, burada çalışıyorsun, ediyorsun diye Araplar böyle sebep-sonuç ilişkisi var ya, sebep-müsebbe bir ilişkisi mecaz-ı mürselde Arapların kullanmış olduğu bir şeydir. Deyim efendim mecaz türüdür. Keza Allah'tan bir ruh, Allah'tan ruh demek Allah'ın haşa ruhu demek. Haşa Allah'ı bir bütün görüp de onun bir parçası demek değil ki Allah'tan gelen ruh. Şimdi Allah'tan dendiği zaman iki türlü anlaşılabilir. Allah'tan yani bütün parça Bütünden bir parça şeklinde haşa onlar anlıyorlar. Ama Allah'tan gelen anlıyor. Bu nereden geldi? Falanca'dan geldi. Sen ne diyorsun? Geldi demiyorsun. Falanca'dan. Falanca'dan illa den danın olduğu her yerde bir parça bütün ilişkisi gütmek gerekiyor mu? Yok. Geldi. Ulaştı. Kaynağı odur. Ondan bize geldi diye anlamak pekala mümkün. Yani Hz. İsa... Canı ruhu bir babadan değil Babanın sulbünden değil Doğrudan olağanüstü biçimde Allah'tan gelmiştir Bunu anlatmak için Kur'an-ı Kerim O ifadeyi kullanıyor Çok detaya girdim biliyorum Farkındayım biraz daha sabır tahammül Evet Dolayısıyla bu ifadeleri Biz başka türlü Arap dilinin anlatımına Edebiyatına uygun biçimde çok rahat Anlayabileceğimiz halde Ve konuyla ilgili diğer bizatihi Bu konuya derelet eden açık ayetlerle çatışmama gibi bir efendim e, kazanımımız olacağı halde o ayetlerle çatışmak pahasına böyle bir kayba rağmen buradaki ifadeleri ne yapıyorlar? İhtimalli bir anlama yoruyorlar ve bunu da Kur'an'a man İşte bu tevil yanlış bir tevildir. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi ahiretle ilgili de arkadaşlar dediğimiz gibi sözün başında kıyamet e kıyamet sonrası şu olağan. Dünyadaki tabii düzenin son bulacağı, sekteye uğrayacağı, inkıtağa uğrayacağı bir dönemdir. Dolayısıyla olağanüstülükler safhasıdır. Bu safhaya dair konuşurken hep bu olağan süreçten edindiğimiz gözlem ve tecrübelerle ve bu gözlem ve tecrübelerin birikimi olan bilimsel verilerle, bilimsel yargılarla hareket etmek çok yanlış bir şey. Biz böyle hareket edersek arkadaşlar inanın Allah'a bile iman edemeyiz. Birisi sana çok rahat der ki iyi Allah'a niye iman ediyorsun, iman ediyorsun? Bilim diyor mu Allah'a iman et diye? Yani bu kadar rasyonel, bu kadar pozitivist ve bilimci bir şekilde yaklaşıyorsan meseleye bilim sana bunun arkasında ilahi irade vardır diye çıplak biçimde söylemez. Allah'ın varlığına nasıl içinden gelen bir sesle bu olağan sürecin üstüne çıkarak böyle bir aşkın müteal bir duyguyla kendini teslim ediyorsan e Allah'ın açıkça dediği Peygamberinin detaylı biçimde ortaya koyduğu bu esaslara da artık o müteal duygunun sesine kulak verdi. Bunları da kabul et. Orada öyle deyip burada kalkıp da efendim yok buraya kadar demek kendi içinde bir çelişkidir, tutarsızlıktır, doğru değildir. Şimdi kıyamet, ahiretle ilgili bu safahatı kalkıp da çok naif bir takım gerekçelerle neymiş efendim? E bunlar çok süfli hazlar yani yeşil ağaçların olmasıdır. Irmakların akması, şakır şakır suların şakıması, kuşların efendim şakıması, istediğin her şeyin elinin altında olması. Bunu zat-ı alileri ne olarak görüyorlar? Çok süfli zevkler bunlar hazdır yani bunlar yakışmaz etmez. Eminim ki bu sözleri düşünürken ve yazarken çok konforlu bir odada arkasında da bir manzara resmi olduğunu ben tahmin edebiliyorum ki evinde mutlaka vardır. Bir manzara resmindeki mutluluk fotoğrafı mutlaka yine böyle bir şeydir. Ve belki de telefonla hemen çay istediğinde, su istediğinde hizmetçisinden hemen tık çay getir bana. İyi de naneli olsun, yok limonlu olsun, yok bilmem ne olsun. Yani dünyada biz bu mutluluk hazını mümkün mertebe yaşamaya çalışıyoruz. Lüks daireler, lüks yatak odaları, yemek odaları, yemeğin envai çeşidini. Biz niye madem öyle en ulvi düşünceli insanımızda bile böyle bir arzu yok mu arkadaşlar? Tabiatımızda böyle bir güdü yok mu arkadaşlar? Var. Kur'an diyor ki sana dünyada bu güdülerini bastır. Bu güdülerini haram helal hudutları içerisinde terbiye teskiye et diyor. Alabildiğine bunları kullanma. Haram helal sınırı koyayım diyor. Dünyada bu perhizi uygula ben ahirette sana bunları sınırsız biçimde vereceğim. Süfli olan bunları kullanmak değil. Süfli olan bunları o çerçevenin dışında bir başkasının hakkını yiyerek kullanmaktır. Süfli olan bunları Allah'ı unutarak kullanmaktır. Ahirette bunları kullanmak Allah'ı unutturmayacak ki. Yine insanlar cemaatullahı görecekler. Keza orada kimsenin hakkını gasp ederek bunu yapmayacaklar ki orada arz geniş. Nimetler ve imkanlar geniş. Dolayısıyla bunu böyle süflidir bilmem nedir falan şeklinde böyle çok naif gerekçelerle açık sarih ifadeleri tevile kalkışmak yanlıştır. Neden? Çünkü tevilin tanımında gördük. Tevil mutlaka bir delile dayanması lazım. O delil olmasa İbn-i Resul'in çok isabetle altını çizdiği gibi eğer o delil olmasa biz O sözü hemen zahirine yorardı. Ama bu delilden dolayı sözü zahirine yoramıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu, bu anlama gelemez diyoruz. Şimdi bu gerekçe bir delil olabilir mi arkadaşlar? Kendi içinde bu kadar tutarsız ve naif bir gerekçeyi biz delil sayamayız. Kur'an'daki açık ifadeleri hem de bir değil iki değil. Bunların hepsini üstelik tevil dediğiniz şey de çok garip bir şey. Böyle bir tevil yok. Sembolizm bir tevil biçimi olamaz arkadaşlar. Böyle böyle. Kıyameti, ahireti bir bütün anlatan onlarca, yüzlerce ayet ve hadislerdeki anlatımın hepsini en son kaldırıp da adeta Lefonte'nin masallarına indirgemek bir tevil olamaz. Böyle bir şey yok. Zaten Kur'an'a getirilen itiraz bu değil miydi? Ne diyorlardı? Esatirul evvelin demiyor mu? Esatir nedir? Esatir mitoloji işte masal, gerçekliği olmayan efsane, İnsanların ilgisini alakasını çekmek, insanları belli hedeflere, belli ahlaklara, belli efendim gayelere motive etmek için ya da bir şeylerden sakındırmak için, eğlence olsun yahut eğitim amaçlı olan olarak yapılmış, geliştirilmiş bir takım hikayeler, masallar Kur'an'ı bu şekilde yaftalamamışlar mıydı? Kur'an-ı Kerim bu yaftayı reddetmedi mi? Hayır bu hakikattır demedi mi? Hep Kur'an inzal edilmişinin yanında hep hak bilhak, hak vurgusunu niye yapıyor? Biz onu hakikatla indirdik. O masal değildir. O bir üstura değildir derken Kur'an'ın belki üçte birini oluşturan ve vaid ayetlerini yani cennet cehennem ve ahiret ahvalini anlatan ayetleri kalkıp sen şimdi bunlar böyle semboliktir falan dersen nasıl bunu izah edeceğiz? Evet. Burada kalalım arkadaşlar. sözün özü biz ahirete gerek kıyamet ve kıyamet öncesi olağanüstü haller, alametlerden başlayarak gerek kıyamet ve sonrası, gerek ölümme sonrası kabir ve ahvali, kabrin cefası yahut sefası, gerekse diriliş, Allah'ın huzuruna toplanış ve orada hesaba çekiliş. Dünyada efendim sağ sol omuzlarımızdaki meleklerin Bizim yaptığımız, ettiğimiz işler redair, tutmuş olduğu zabıtların, raporların efendim, kaydı olan kitaplarımızın dağıtılması. Bu kitapların durumuna göre sağ tarafımızdan verilmesi takdirinde hesabımızın kolay, sol tarafımızdan verilmesi takdirinde çetin olması ona göre amellerimizin tartılması, keza sırattan geçmek ve nihayetinde cennet yahut cehenneme girmek, Allah'ın ödülünü yahut cezasını hak etmek, almak, buna muhatap olmak şeklindeki bütün safahatıyla ahirete iman ediyoruz. Konuyla ilgili Kur'an'daki açık ifadeler, hadis-i şeriflerdeki sahih ve açık bilgiler, her neyse biz bunlara iman ediyoruz. İmam Tehavi'nin burada anlatmış olduğu istikamette bunları kabul ediyoruz. Konuyla ilgili ayetler ve hadisler bu kadar açıkken, netken, naif bir takım gerekçelerle, Bir başkasının çok rahat, yok bence öyle değil diyebileceği bir takım gerekçelere dayanarak bunları olmadık tevhillerle tevil etmek. Onlarca yüzlerce nasıl bir anda hepsini birden bunlar semboliktir deyip içini boşaltacak bir yorumla bunların hepsini bir tarafa kaldırmayı doğru bulmuyoruz. Bizim inancımız, akidemiz, düşüncemiz budur. Var mı sorusu olan arkadaşlarım? Önce konu içinden olabilir, onu alalım ondan sonra. Ruhyetullah meselesi vardı. O da cennette olacak bir hal. Daha önce sanki bahsettik. Müminlerin cennette Allah'ı göreceği, Allah'ı görmekle lütuflandırılacağı meselesi. O da haktır. Onunla ilgili de ayet ve hadisler var. Dünyadaki ameli, itikadı, takva boyutuna göre mi kabirdeki sorulara cevap verecek yoksa sorulan soruların cevaplarını da dünyada bilmesi ona yetecek mi? Hayır, dünyada bilmek yetmiyor. Allah bizim bilmemizi, bilmek kabul etmiyor. Değil mi? Biz biliyoruz diyoruz. Hayır, bilmiyorsunuz diyor. Bilmiyorsunuz. Eğer kelle aleu ta'lemuna ilmen yakin. İlmi yakin olarak bilseydiniz diyor ve taravunnel cehim. Değil mi? Yani Allah azze ve cel bizim bilmemizi, bilme bilmenin katmanları var. Ve Kur'an'da bilgi denen şey kalp ürpermesiyle, titremesiyle alakalı bir şeydir. İnneme yaxşallaha min ibadihil ulema. Allah'tan kimler haşyet eder, titrer, korkar? alimler bilenler. Bilmekle korkmak ve titremek arasında, demək böyle de doğrudan bir geçiş varsa, Demek ki dünyadaki bilmek değil. Bu bilgi amelle, dua ile, takva ile ne kadar beslenirse, orada o bilgi hatırlanır, işe yarar soralara cevap verilir yoksa işe yaramaz deccal var gelecek deccal hadislerde geçiyor şekline dair de bilgiler var sayı hadislerde e'var olduğu geçiyor tek gözlü olduğu geçiyor sağ ve sol taraflarından insanlara cennet ve cehennemi göstereceği geçiyor Cennet dediği şeyin aslında cehennem. Cehennem dediği şeyin aslında cennet olduğunu. Böyle detaylarda sembolizm olabilir. Yani kinayı anlatım olabilir. Detaylarda. Hani dedik ya Karafi'de ne diyor? Mesela Sırat Köprüsü kıldan ince kılıçtan keskin. Sırat Köprüsü diye bir şey vardır. Buna iman ediyoruz. Ama kıldan ince kılıçtan keskin. Bu zorluktan ve çetinlikten kinayedir. Araplirinde de bunun anlatımı vardır. Bu Detaylı olabilir ama bir bütün olarak, bütün o anlatımların bunların hepsi mecazdır, hepsi semboldür dersen işte bu yanlış olur. İşte buna inanmamak gerektiği, cennet dediği şeyin aslında cehennem olduğu, cehennem dediği şeyin aslında cennet olduğu, İşte ümmetten bir yiğidin kalkıp ona karşı koyacağı, inanmayacağı, ona inkar edeceği, sana seni bize Peygamberimiz haber vermişti, sen o yalancısın diyeceği ve onu öldüreceği, o şehit. Böyle rivayetlerde detaylar var. Ahiret hayatının sonunun olup olmadığına dair farklı görüşler var, siz ne söylüyorsunuz? Ahiret hayatının sonu yok, sadece cehennemin sonu olduğunu söyleyenler var İbni Tehmiye gibi, Allah affetsin. Ama e, doğru bir görüş değil. Her ikisi için Kur'an hali dîne fîhâ ebeda diyor. Ee, ebed, durgunluk, sübut anlamında, hulut, süresizlik anlamında böyle yorumlar yapılıyor ama bizim bildiğimiz gibi e, yani son, son, sonun, sonu, sonu yok anlamında bir kelimeyi Arap zaten kullanmıyor. Onun yerine ne kullanıyor Arap? Ebed kelimesini kullanıyor. Dolayısıyla Kur'an Arapça'nın imkanları içerisinde bunu ancak ebedle ifade eder sonsuzluğu. Daha neyle ifade etsin? Sonradan felsefi bir nazariye olarak bu konuşulmaya başlandı. Bu Arapçanın problemi değil. Arabın kafasında efendim bir şeyin sonsuzluğunun ifadesi ebettir. Yani kesintisizlik, son bulmak, kesintiye uğramak ebede aykırı bir şeydir. Ebed diyorsa Kur'an, cehennem içinde ebeden kaydı var çünkü bazı ayetlerde. Demek oluyor ki bu sonsuzluktur. Başka türlü bunu anlayamayız. Hocalarımız genelde ile uygun ayetler, uygun olmayan ayetlere ayırın. Zat ve sıfatlar ile ilgili ayetlerde haricinde tevil bütün ayetlere uygundur e, diyor. Kabaca bir ayrım yaparlardı. Bu tür bir ayrım ne kadar doğrudur? Sümbül Sinan Hazreti, Hazretleri Taha Suresi'nin yetmiş şekilde tefsir edebileceğini üretmiş. Buradaki tefsir kelimesinin içinde tevil'in de olabileceği büyük ihtimalle. Bu evet doğru. E, Sümbül, Sinan veyahut başka zatlar yani tevil Tasavvufi tevilden bahsediyorsak bu Tevilden daha çok bu bir işarettir. Yani işaretle tevhili ayırmak lazım. İşaret adeta e, Kur'an'dan Arif'in kalbine yansıyan hislerdir. Bunları biz usuldeki tevhille karıştırmayalım. Bunlar usuldeki tevil değildir. Bu Allah'ı zikreden, Allah'tan titreyen bir kalbin saydanlaşmasıyla berraklaşmasıyla Onun kalbine bir şeylerin yansımasıdır. İnsan, zikrullah, murakabe nispetinde, oranında kalbi aydınlanır. Kalbi aydınlandığı oranda da o bir takım manalar algılar. Okuduğu ayetlerden farklı şeyler hissedilir. Bir hissetmek diyelim biz bunlara. Aklına çağrışımlar gelebilir. Bu çağrışımlar eğer genel olarak Kur'an ve sünnet bütünlüğüyle çatışmıyorsa herhangi bir itikat esasıyla, fıkhi esasla haram herhalde çatışmıyorsa bunlar makbuldü ama bir başka insanı bağlar mı bağlamaz. Kur'an'dan benim idrakime, benim gönlüme yansıyanlar, benim aynama aks edenler şeklinde bu bir zenginliktir. Bizim irfan tarihimizi bunlar beslemiştir. Biz bu zenginliğe e, olumlu gözle bakıyoruz, bundan istifade etmeye bakıyoruz. Ama Kur'an'ın anlamı, tefsiri, manası, fıkıhtaki tevili dediğimiz şey, Bu başka bu bizim hayatımıza, pratiğimize taşınıyor. Helal, haram, farz, vacip, sahih, fasit gibi hükümler çıkıyor bunun üzerinden. Anlaşıldı mı? O başkadır. Onun içinde tevil de vardır, tefsir de vardır. Bunla karıştırmamak gerekiyor. Esma sıfat ayetleri dışında e, tevil bütün ayetlere uygundur. Esma sıfat ayetlerini selef esma sıfat ayetlerini tevil etmez. Doğru halef alimleri ihtiyaca binaen tevil etmişlerdir. E, Münkirler, zındıklar vesaire kafa kurcalayan bir takım sorular epey bir yaygınlaştıktan sonra, insanların da Arap diline, edebiyatına olan vukufu azaldıktan sonra, eğitim seviyesi, ceza işte Acem'in İslamlaşması bölgelerde e, Kur'an'ın diline, edebiyatına aşina ol, yani insanların sayısı Selef dönemine göre kat bekat artınca, Halef artık böyle bir zarurete inanmış ve bu ifadeler sizin dediğiniz anlama gelmez. Allah'u u Alem şu manaya gelir. Yani neden öyle anlıyorsun ki illa kalkıp buradan bir uzuv bir cisim mi anlaman gerekir? Şöyle anlaşılabilir şeklinde alternatif anlamlara işaret etmişlerdir. Bunu bu şekilde anlayabiliriz. Ee, genel olarak yani hiç tevil edilmez demek yanlıştır. Sırat-ı müstakim Kur'an'da geçmediğini iddia edenlere karşı delil olarak hangi ayet ve kaynak olarak kullanabiliriz? Sırat-ı müstakim mi? Sırat-ı müstakimin yani sıratın Kur'an'da geçmediğine dair. Ve inne umani sırat-ı lenakibun ayet de yine delalet var. <gülüyor> Bunlarla ilgili mutlaka Kur'an'da bir delalet vardır. Yani çok açık ve çıplak biçimde sırat köprüsü demez, cisir bahsetmez ama onu da hadis açıklar bu halde. Cisrun diye bizzat cehennem üzerine kurulan köprüden bahsediliyor. Az evvel söyledim ya kancılar var sağdan soldan geçenlerin ayaklarına takılıp onu çekiyorlar. O dehşeti anlatan Buhari'de ve sayı hadis kaynaklarında hadisler var. Dolayısıyla e, sıratla ilgili e, bakarsanız şeye, dediğin gibi kıyametin ahvalini anlatan kitaplara. Mesela Beyhaki'nin müstakili kitabı var. Kitab-ül ve Nuşur diye ahiret ahvalini anlatıyor. İmam Kurtubi'nin tezkirası var baştan aşağı Şərh-ü-süduru var. Geralettin Suyutin'in. O Suyutin'in kitabı tercüme de edildi. Oralardan bulabilirsiniz. Ama hadis ansüklübədəsindən, indeksten, sırat diye yazın, çıkar. Mehdi'nin gelip gelmeyeceği ile ilgili hadislerin çokluğu mani. Ama bir adam diyorsa, bana hadis değil, Kur'an'dan delil getir diyorsa, usul olarak o adamla tartışamazsınız. Önce o adamla, bu konuda bana bir ayet getir diyerek tartışmanız lazım. Bana, bana, Kur'an'dan delil getir diyen ayet var mı diyeceksin? Bana bir ayet get get getir. O ayet diyecek ki hadisle olmaz bu iş. Kur'anla olur. Bana böyle bir ayet getirirsen ben senin yönteminin doğru olduğunu anlarım. Ben de ondan sonra düşerim. Kur'an'da ayet ararım. Acaba sıratla ilgili ayet var mı? Yoksa o zaman sen bu yöntemini baştan sorgulaman lazım. Mehdi'nin gelip gelmeyeceği ilgili hadislerin çokluğu manen mütevatir hadis olarak geçiyor. Mehdi'yi inkar küfür müdür? Hayır. Küfürdür diyemem ama bazı alimler mütevatil olduğunu savunuyor. İki cedlik bir Mehdi ile ilgili bir son zamanlarda yapılmış bir yeni Arapça bir çalışma var. Değerli bir çalışma. Şaravi de rahmetullahi aleyh o da mütevatir olduğunu söylüyor. Mütevatil olduğu yönünde görüşler var ama genelin görüşü değildir bu. Mehdi de bu kıyamet alametleri içerisinde başka rivayetlerde geçer. Bu 10 madde içinde yoksa da soyundan adı adıma uygun e, Mehdi tanıtan bir e, birçok hadis-i şerif vardır. Ebu Davud'da bakarsanız Sünen kitaplarında geçer. E, sayı hadisler var bu konuda. Ama bir insan Mehdi'ye inanmadığında kafir olur mu? El cevap olmaz. İnsanın ruhunun Allah'tan olmasından dolayı, ruhun ölümsüz olmasından, sadece bedenin ölmesinden dolayı Hz. insanın ruhun ölümsüz olmasından Allah tuttuğu bu ruhu başka bir cesetle dünyaya yeniden göndermesi diye yorumlanabilir mi? Ölümümüz olmasından Allah tuttuğu bu ruhu başka bir cesetle dünyaya yeniden göndermek. İşte öldüğünü söyleyenler yeni bir cesetle gönderileceğini muhtemelen söylüyorlar. Ama dediğin gibi çok azınlık bir görüş o. Ehli sünnet içinde yaygın bir görüş değil. Evet. Yok yok yok aynı aynı. Hz. İsa'nın ruhu bizim ruhumuz. Orada ve ruhum min diyen ayeti kerime sadece... Biz sebep sonuç zinciri içerisinde e, geliyoruz. Onda öyle bir fiziki doğal süreç gerçekleşmediği için doğrudan Allah'a nispet edilmiş. Ruhullah denmiş. İşte bu tevirlerin doğru olmayacağını söyledik kıyamet alametleriyle ilgili. Hz. İsa'nın işte ya da Mehdi'nin nüzülü, gelişi, zuhuru. Bazı ayetlerde kıyametin ansızın kopacağından bahsedilen hadislerde de kıyametin amelinden bahsedildiğini biliyoruz. İşte bu kavramı hadislerin Kur'an'a arzı meselesinde bu durumu nasıl izah edebiliriz? Evet. Ölüm de ansızın, değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi? Allah'ın eski kavmlere göndermiş olduğu azaplarla ilgili hep bağ teten geçer. Ansızın onları yakaladı. Halbuki Allah'ın azabının geleceğini peygamberler onlara günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca söylememiş miydi? Bak böyle böyle yapıyorsunuz. Yakında Allah'ın azabı gelecek. Hatta onlar hadi getir bakalım. Peşin peşin azabı senden istiyorlar. değil mi? azap geldiğinde de Kur'an diyor diyor ansızın. Şimdi kıyamet alametlerini kabul etmeyen adamlar da bunu söylüyorlar. Yine Kur'an'a aykırı söylemenin ne kadar naif bir söylem olduğunu buradan anlıyoruz. Kıyamet alametleri Kur'an'a aykırıdır. Neden? Çünkü Kur'an diyor ki kıyamet ansızın gelecek. Olsun. Kıyamet alametinin olması kıyametin ansızın gelmesine mani değil tıpkı Allah'ın azabının ansızın geldiğini söyleyen ayetler o azabı bizati ümmetine haber veren peygamberlerin haberleriyle, ile uyarıları ile çatışmadı gibi bu da bununla çatışmaz. Ölüm de ansızındır ama ölümün alametleri saçlarımızın ağarması, sakallarımızın arması, kırış kırış olması, belimizin bükülmesi, ellerimiz titriyor, gözlerimiz görmez oluyor. Ölümü aslında ne yapıyoruz arkadaşlar? Adım adım, gün gün yaklaşıyoruz. Gün gün yaklaştığımız halde Hala insanoğlu o ilmel yakin denen şeyi aynel yakin, hakkel yakin noktasında idrak edemediği için hala uzak görüyor. Bir taraftan görüyor ama bir taraftan hissetmek anlamında hala uzağında olduğunu düşünüyor. Kalbi sıkışıp bir anda bir tıkandığında hiç beklenmedik bir ölüm gibi geliyor ona. Ya dur yapacağım işler vardı vesaire. Ölümün alametleri ölümün ansızlığına mani mi arkadaşlar? Değil. E kıyamet alemetleri kıyametin ansızınlığına niye mani olsun? Bu kadar mı naif düşünüyoruz ya? Bence bu düşünce problemi değil arkadaşlar. Biz kafadan buna inanmamaya şartlanmışız, gerekçe üretiyoruz. Daha doğrusu bahane üretiyoruz. Tamam diyorum. Yecüc Mecüc insan cinsinden midir? Evet, rivayetlerde geçiyor. Adem'in cinsinden insan. Adem oğlu Adem oğlundan işte fırkalar şey yapılırken insan cinsinden olduğu hadislerde geçiyor. Çok açık değil, çok bunu ispatlayamayız. Çin settidir, onun içindedir, altındadır iddiası öyle. E, yani bunu Kur'an sünnet temelinde temellendirip de böyle inanmamız gerekir diyemeyiz. Böyle bir takım söylentiler var. Hep de öyle kalacaktır. Net olamayacağız bu konuda. Biz Allah'u Alem diyoruz, Kur'an böyle bir şey haber verdi, detaylarını bilmiyoruz. Ama bir gün olacak Kehf suresinin son bölümünü okursanız görürsünüz. Mürted kime denir? Bir insanın mürted sayılılması için neyi esas almalıyız? Evet, mürtet dine girdikten sonra dine kendi iradesiyle girmiş, dini öğrenmiş, etmiş, özgür seçimiyle dine girmiş olan bir insan ondan sonra özgür seçimiyle dinden herhangi bir şeyi inkar ederse dinden çıkmış olur, dönmüş olur. Dinden dönene mürtet denir. Evet ölçüsü budur yani dinde zaruratı dini olan yahut hakkında tevatür bulunan ve kendisine bu konuda tevatür hadisler var anlatıldı edildi. Bütün gerekçeleri ortaya kondu, deliller ortaya konduktan sonra bir dini esası, hükmü inkar eden kişi mürtet olur. Ama dediğin gibi İslam'a girişi iradesiyle olacak. Keza İslam'ı öğrenmiş, bilmiş bir kimse olacak. Bugün Türkiye'de birçok insanın İslam'la teması çok sahih bir temas değildir. Dolayısıyla bu insanların irtidadı fıkıhtaki irtidat olarak değerlendirilebilir mi? Kocaman bir soru işareti var orada. İrtidat cezası biliyorsunuz İslami bir toplumda, İslami bir devletin, Hukukun olduğu yerde tatbik edilir. Böyle bir yerde zaten İslami eğitim vardır. Böyle bir yerde insanlar zaten İstanbul kavrarlar, öğrenirler, ederler. Uleması vardır, sokak sokak, müftüleri var, kadıları var. Kafasındaki soru işaretlerini cevaplandıracak insanlar zaten vardır. Böyle layık seküler bir toplumda insanların hele başka toplumlarda bir şekilde anadan babadan doğma zaten böyle gördük, böyle ettik. Müslümanım diyen bir insan yarın öbür gün dinden çıktığında işte mürtettir, katledin falan bunlar yanlış şeyler. Bu konunun böyle bir zeminde konuşulması da insanları ajite ediyor. Gereksiz bir ajitasyon oluyor. Yanlış bir zeminde konuşuyoruz doğrusu. Var bu konuda sayı hadisler vardır. Mürted'in ceza olarak öldürülmesi hususuyla alakalı. Az evvel de ifade ettiğim gibi. Peygamberimiz zamanında uygulanmıştır. Öldürülmüştür. Yakalanmıştır. İrtidat edenler birkaç tanesi öldürülmüştür. Evet günümüzde de böyle zaten cevabını vermiş olduk. Günümüzdeki yaklaşım nasıl olmadı diyordu. Onu bu şekilde ifade ettik cümlemizden. Sen bir sorduğuna bitirelim. Çok kısa şey bu, e, mağazım, şartım, mağazım, yani Olabilir. Yani olmayabilir. Yani? Olmayabilir. O olağanüstülük bizim olağan algımızla alakalı bir şey. Biz bugün olağanüstü buluyoruz insanlar 300 sene evvelki insanlara sor bakalım. İnsanlar demir bir metal bir efendim şeyin aracın içinde yerden 10 bin metre yükseklikte 700-800 kilometre hızla insanlar havada uçacaklar. Belli bir efendim iz istikametinde dünyayı bu şekilde karış karış dolaşacaklar. Ne der? Olağanüstü bir şey. Ya. Şimdi bizim de olağanüstü dediğimiz şeyler var ya. 100 sene sonra insanlar bize gülecek. O yüzden inkarımızla yaran insanlara mizah malzemesi olmayalım. Allah'ın kudreti geniştir. Allah'ın ne yapacağını, ne edeceğini biz bilim üzerinden, olağan şartlar üzerinden tespit edemeyiz. Kendisi ben ne yapacağım diyor, onu yapar bitti. Hem Malikül Mülk, hem bi kulli şey alekulli şeyin kadir diyeceğiz. Hem de bir dakika, bu mümkün mü böyle bir şey falan? Çelişki. Ahiru davana rabbil alemin.